Belâ-i mâsivâya ya resûl zebunu pençeyi nefs-ü ya resûl Kerem kıl ben esime el aman ey rahmet alem, serapa mahs-ı isyân ya resûl Allah. Sen evreng-i şefaat şahısın, sultan rahmetsin. Kapımda ben de bir kemter yedâyım ya resûl Allah. Düğü alemde ziyayı mücrimin ümidi sendedir. Şefaat ya Resulallah, şefaat ya Resulallah. Hayırlı akşamlar. Ankara Mevlevi Hanesi'nden bir can veren pervaneler programıyla karşınızdayız. İki kıymetli konuğum ve izleyicilerimizle bugün size naatların ve gönüllerimizin doyacağı bir program ikram edeceğiz. Kıymetli üstadım hayat-ı inanç ve değerli Hocam Ömer Demirbağ ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş gördük. Hocam siz de hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Allah razı olsun. Hocam Ramazan ve Ramazan'ın olmasıyla beraber bizim şevkimiz arttı. Ramazan olmasıyla beraber ne bileyim daha böyle bir Allah'a yakın duruyoruz. Ne söylersiniz? Yani tecrübelerden filan bahsedecek yaşa sanki geldik veya yaklaştık en azından. Herhangi bir Müslümanın, herhangi bir Ramazan gününde, iftara bir saat kala yaşadıkları, hissettikleri, tattığı lezzet, tahsil ettiği saadet, mutluluk, kabil olsa da ölçülse, bunun bir terazisi olsa, ben inanıyorum ki 60-70 yıllık ömürde toplamda bu kadar mesut olmadan, bu dünyadan gelip geçen çok insan var. Büyük saadet ifadeye sığmayacak kadar hamdolsun kusurumuza, günahımıza, kabahatimize bakılmadan, liyakatimize, ehliyetimize bakılmadan ihsan olunmaktadır. Her anı ayrı bir saadet, her anı ayrı bir lezzet. Ancak tabii bunları daha ziyade bu hissiyatı hocamdan dinlemek isterim. Estağfurullah. Hocam hoş geldiniz, hoş getirdiniz. Hoş çok gecikmiş bir tanışmayla zat halinizi Van'da tanımıştık. Siz bizi uzaktan da olsa takip ediyor evet. musunuz ama biz sizinle o gün tanıştık. Bir yıl mı oldu? Bir, bir yıllık. Yine Ramazan, Ramazan'daydı. Evet. Ve sizinle sohbetten bende ben kalanlar bir yıldır sohbet medardır bizde. İsim zikrederek etmeyerek, miri mal olduğunu düşünerek cesaretle <gülüyor> kullanıyoruz. Hocam siz lütfedin, neler hissetmektesiniz, neler yaşamaktasınız? Estağfurullah. Şimdi Ramazan-ı Şerif, kul kelamıyla anlatılması gerçekten imkansız bir ay. Şehrullah, Allah'ın ayı olarak geçiyor. O ayda Kur'an inmiştir. Öyleyse Ramazan'ı Kur'an anlatır. Kul kelamı anlatamaz. Kur'an indiği ay, yani Allah'ın kullarla muhatap olduğu ay. Allah'ın konuştuğu ay. Ramazan bu. Ramazan'da Kur'an yürüyor. Ve Allah kullarını, kullarına hitap ediyor bu ayda. Böylesi bir aydır. Ramazan-ı Şerif. Tabii hikmetleri, tecellileri, pırıltıları saymakla bitmez. Az önce dediniz, iftar neşvesinin parayla almak imkanı olsaydı acaba ne tutardı bu? Bilmeyenler bu ya. zevki, ya. bu hazzı yaşayabilmek için neler vermezdik? Allah Allah. Neler, neler vermezdik? vermezdik. Ve tam bir mucizedir ama, her sene geldiği için biz farkında değiliz. Bunun Zuhurunun şiddetinden gaiptir. Gayiptir. Evet. O mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler diyor ya. Her sene geliyor. Her sene geldiği için adet haline gelmiştir. Onu hep söylerim. Geçen sene de zannediyorum konusu geçmişti onun. Mesela bütün bir şehri bir ay boyunca aç bırakmak mümkün mü? Bunu silahla yapmak mümkündeyiz. İnsan hakları diye bir şey var. Gayet tabii. Ne büyük zulüm olur bu bir yani. Bir yemek gecikti diye boşanma evet. davası açılıyor. Neler neler. <gülüyor> Evet. Ve siz milyonlarca insanı. 14 asır önce evet. bir zat gelmiş demiş ki Allah böyle emrediyor. Evet. Ondan sonra 14 asır boyunca, 14 asırdır, 1400 yıldır her senenin bir ayını inananlar aç ve susuz geçirir gönüllü olarak. Evet. Hatta o kadar gönüllü olarak ki seferi olanlar o sırada tutmayanlar bile oruçsuz iken onun kasvetini yaşarlar. Mahzundur. Evet. Hatta küçük Mahcudur. çocuklar bile beni niye gece kaldırmadınız? Ben oruşu oruç tutacaktım diye. Evet. Böyle bir şey yani herhangi sonuna izmeki getirdiğimiz evet sos, kuru sosyolojiyle bunu e, izah etmek mümkün değil. Bu bambaşka bir şeydir. Bir yetimin sözü bu. Evet. Evet. O bir yetim evet. Evet. Okuma yazma yok, anne yok, baba yok. En ufak bir eğitim yok. Allah Allah. O diyor ki Allah böyle emretti. E, o mu diyor? O diyorsa öyledir. Semena ve ataana dedik. O gün bugündür. O dedi diye Allah böyle emretmiştir. Senenin bir ayını aç ve susuz geçiriyoruz ve isteyerek, feda olarak. Aşk arıyorsan, nedir aşk falan diyorsan, evet işte bu. İşte bu. Evet. Zaten şudur. Ramazan'ın e, yönlerinden biri de budur. Cenabı Allah bütün kullarına senede bir kere velayet lezzetini tattırır. Allah <gülüyor> Ramazan böyle bir mevsimdir. Yani herkes senede bir kere bir ay melekleşir o ayda. Allah Bunu Allah. tattırıyor Cenabı Allah. Başka türlü zaten imkansız. Başka türlü kimin hatırı için e, bir ay boyunca sabahtan akşama kadar kim aç kalır? Kim, kim senin bu şey. kadar sözü geçmez azizim? Kim senin hatırı bu kadar etmez. <gülüyor> maddi, maddi olarak da değerlendirsek hani desek ki ya siz şu kadar para vereceğiz ama ha. şu kadar saat uyuşturacaksın. E, bunun imkanı yok. Bir gün, iki gün belki ama <gülüyor> da, evet. Büyük bir miktar olması lazım <gülüyor> herhalde karşılık evet. öyle bir şey evet. olsun. Evet. Hocam çocukluğumdan kalan hatıra. Yani herkeste mutlaka var. Belki Bilmiyorum ne dersiniz. Şöyle geçen yıllara baktığımızda kalıcı hatıralar. Pek unutulmayanlar Ramazan içinde evet. cereyan etmiş evet. olanlar. Onu görüyoruz. 5 yaşındayım, 6 yaşındayım. Belki 10 en fazla. Babamda bir halet görüyorum Ramazan gelince. Biraz hadidül mizaç bir adam. Evet. Yani çabuk kızıyor falan yani. Öyle bir durum var. Hele gençliğinde öyleydi. Ramazan gelince adeta değişti. Adam bir başka adam. Birisi oldu. Böyle... Mülayim, melek, <gülüyor> melek gibi tebessim. <gülüyor> Oturuyor böyle hazin hazin Kur'an-ı Kerim okuyor falan. Gözümde, hatırımda o kalmış. Evet. Ve bir de hızlı hızlı gidip, akşam namazına gidip gelip çorba manzarası var ya, herhalde diyorum bu oruç denen şey, o bahçede biraz yorularak tuttuğu bir hayvan babamın. <gülüyor> tavşan gibi bir şey. <gülüyor> Orucu tutuyor. Değil Orucu tutuyor falan diye. <gülüyor> hocam şöyle bir problemimiz var mı? müsaadenle? Bu, bu, buyurun buna. hocam estağfurullah. Bizden sonraki nesle aktarırken biraz başarısız mıyız? Daha iyi olabilir mi? Ya da ne düşünülebilir bilmiyorum. Hazreti Ali Efendimizin bir sözü var. Dört ki çocuklarınızı kendi zamanlarına göre yetiştirin. Onların kendi zamanlarını tahmin etmeye çalışın ve kendi zamanlarına göre yetiştirin. Bu söz çok tekrar ederiz de ben de gençliğimde bu sözden sıkılırım. Ben senin yaşındayken diye başladığımız sözü çocuklar dinlemezsin. Kepenk iner. Gayet tabii. Evet. Onun yaşı başka, benimki evet. başka. ben Ramazanlardaki hatıraları dediniz de aklıma geldi. Ee, unutarak yemekle oruç bozulmaz ya, saatlerce çeşme başında unutmayı beklediğim olmuştur. <gülüyor> <gülüyor> 7-8 yaşlarında unutar, inşallah unuturum <gülüyor> ve su içerim. E, unutamıyordum tabii. Bunlar oluyor, böyle masum şeylerimiz oluyor. Evet. Fakat e, çocukları kendi zamanlarına göre yetiştirmek Hazreti Ali'nin muazzam bir tavsiye. Tam bir pedagojik tavsiye. Pedagoji. Evet. evet. Yani onların zamanlarını tahmin ederek o zamana göre e, hazırlamak. Evet, hazırlamak çok daha uygun olur ama o da onun tahmin de çok zordur anne babalar için. Çünkü genelde ben senin yaşındayken diye başlarız. hoşumuza evet. giderken de hatıralarımızı anlatmak. Ve çocuk içinden öf yine başladı filan diyecektir. Diyecektir. Yani. Gençlerle sohbete başladığımda her zaman hele liselilerle çocuklar emaneti size güzel getiremedik önce bizi affedin evet. Sonra başlayalım yani bizim de başımıza çok şey geldi yani biz de bir fırtınaya maruz kaldık ne olduğunu anlayamadık anlayana kadar yaş ilerledi ama bu emaneti size doğrusu herhalde getiremedik evet. bizi affedin suçlamaktan vazgeçin evet. ama gelin buluşalım gelin buluşalım şunu duymuştum çocukluğumda bunu hep söylerlerdi Elaziz'de bir büyük zat ismi Şehzadi Efendi diye aklımda kalmış da yanılabilirim. Ee, sabah namazına aile efradını kaldırırken 2-3 yaşlarında bir de bebeği varmış en küçükleri. Beşikte onu da dürter kaldırırmış. O da ağlarmış tabii çocuk. Ee, Hanımı demiş ki buna ne istiyorsun? Bırak bu çocuk yatsın. Daha küçük filan. Dermiş ki seherlerde ağlamaya alışsın. Allah Allah. Eyvallah. Seherlerde ağlamaya alışsın. Allah Allah. Şimdi hocam gençler dedik de bugün izleyicilerimiz de Üniversite talebeleri buradalar bizi izliyorlar evet. programımıza seyrediyorlar. Evet. Ee, şimdi Ramazan'ın o neşmesini şimdi ben de genç olarak sorayım madem. Şimdi biraz önce söylediğimiz şeylerin hepsini hepimiz yaşıyoruz oruç tuttuğumuz için. Ama e, mesela bu, bu ay şunu fark etti bir de tutamayanlar var. Hani tutmak isteyip de tutamayanlar onun ezikliğini yaşayanlar işte sağlık sorunlarından dolayı yaptığı benzeri bir durumda dolayı yaşayamayanlar var ve orada şunu hissettin dedim ki kendime ya bugün bu fırsat bir daha belki sene bekledi bek olur evet. olmaz ya bunun da heyecanını kaybetmemek için herhalde işte terapilerin e, coşkulu bir şekilde yaşanması geri taraftan da e, gençlerin e, Bugün nasıl tarif edelim buna biraz eğlence babında yapıp da tadı kaçırdığımız ama bir yere de oturtamadığımız bir şeyimiz var. Ama şimdi sizin anlattıklarınıza bakıyoruz çocukluktan kalan küçük anılar bunlar. Şimdi biz o çocukluğu yaşadığımızdan dolayı o lezzeti hissettiğimizden dolayı diyoruz ki ya bunun böyle bir lezzeti var. Gel bir daha bir daha yaşayalım. Gel bir daha Allah hani dua ediyor ya kul. Ya Rabb'i inşallah bizi bir daha eriştir. Ya. Bizi bir daha bir daha yetiştir diye. Şimdi o Ramazan heyecanı e, siz de mesela nasıl görüyorsunuz ilerleyen zamanlara göre eski ile şimdi arasında ne fark var? Hocam yani ben Ramazan'ı hocam müsaadenizle bu, e, geçenlerde bizim öğrencilerimize de dedim. Ee, rahmetli babam sert mizaçlı bir adamdı ve oldukça iri yarı birisiydi ben dayılarıma çekmişim böyle ufak ee, öfkelendiği zaman ben de çok yaramaz bir çocuktum hiperaktifmişim sonradan fark hiç belli farklı. olmuyor hocam öyle, yani türbelere götürürlerdi beni ıslah olayım diye çok çok yaramaz bir çocuktum babam da sertti kızdığı zaman işte onun kızdığını biliyorum ben suçlu bir şekilde böyle oturmuşum. Annem de ikimizin arasında pozisyon almış. Her an bana kalkan olacak. Babam kalktığı zaman beni koruyacak. Savunacak. Evet. Yani o vaziyette bekliyoruz. Fakat dakikalar geçmek bilmiyor. Bek bir dakika, iki dakika. Öyle bir ağır psikolojik hava var ki evde. Yani kalbinden diyorum döveceksen kalk döv sen de rahat et ben de rahat edeyim. Böyle kalma yeter ki. İşte tam o noktada babam neyse hadi gel gel derdi. O neyse sözü affedildiğimin alametidir. Koşardım boyuna sarılırdım. Benzetmek gibi olmasın. Ramazan-ı Şerif böyle bir ay. Cenab-ı Hakk'ın kullarına neyse hadi. Neyse hadi. Allah. Dediği aydır. Allah. Af ve mağfiret aydır. En layık olmayana, en hak etmeyene bile. Af, mağfiret ve rahmet tecellilerinin sunulduğu aydır Ramazan-ı Şerif. Ha. Ticaret zamanıdır. Fırsat aydır Ramazan. Düşünün Ramazan'da Kur'an inmiş. Daha ha. ne olsun? Kur'an bir tenezzüldür. İnmiş, lütfetmiş. Ramazan böyle bir aydır. Madem böyle bir bayram evet. vardır, böyle evet. bir fırsat vardır. Yani en vardır. nasip size bile nasip vardır Ramazan'da. Ramazan böyle bir aydır. Allah mahrum etmesin, bolca, <gülüyor> bolca kazanmayı nasip etsin yani. hocam. Biz şefkatin burada tecellisini, yani bu ayda şefkatin tecellisini hissediyoruz. Yani evet. böyle elle tutulur, evet. gözle evet. görülür biçimde. Ve acizane bu kelime ne zaman hatıra düşse, şefkat nedir falan diye. Aklıma dört şey gelir, birincisi Ramazan. İkincisi anam. Üçüncüsü uyku. Evet. Dördüncüsü de yün. Garip gelebilir. Bunu anlayamadım. Yalnız seccademin yününde şefkat. Mahmeli evet. evet. evet. kimsecikler okşamaz madem. Öp beni alnımdan sana seccadem derken etkiledi galiba Necip Fazıl Merhum bizi. Bir de anne seccaden gelsin bize evet. dua etemi. emin. Yani. İki şiir, ayrı şiirdeki mısraların bendeki izi yani... Haza şefkat sarıp sarmalıyor on bir ay boyunca üşütmüşsün mikrop kapmışsın hastalanmışsın evet. kendine bir sürü kötülük yapmışsın evet. kirpas içindesin ama kapıya geldin aynen babanız gibi merhum mu evet. Allah kanıyorsanız neyse hadi neyse hadi gel o rahmete kavuştuğunu en az, ümit ediyorsun Cenab-ı Hak ümidimizi almasın arttırsın Amin. hocam Amin. Bir şiiriniz okuyacağım karşınızda müsaade varsa. Estağfurullah, lütfedersiniz. Aruz'un çok esaslı bir kalıbıyla ve çok muazzam bir tatbikiyle aruz neşesini evet. taşıyan bir tevhid değil mi hocam bu şey? Allah bir diyor redifli. Evet. Münacat veya tevhid mi? Tevhid diyeceğiz. Tevhid bir birlik var orada. Bir nefes arif eğilmiş kalbe Allah bir diyor. Parmağım tesbih vurur, her darbe Allah bir diyor. Alem avcun içine kurban olduğum tevhid çeken, Habbe Allah bir diyor, hem kubbe Allah bir diyor. Mustafa'nın aşk için ya Rabbena görsün gözüm, Ta ebed kalbim yönelmiş Rabbe Allah bir diyor. Yön yok olmuş, yol silinmiş, birlik olmuş her cihet, Zerreden afaka her bir şube, Allah bir diyor. Mekke yesrib sevru hira, hem arafat hem uhud, hem safa hem mervezem, Kabe Allah bir diyor. İnleyiştir bir diyor, bin zulmün altından Bilal Kükreyiştir hamza girmiş harbe, Allah bir diyor. Birliğin ilanıdır tarih, dokur bin nakşile, her ocak, her hanikâ, her türbe Allah bir diyor. Bir diyor meydanı alem, aşikardır aşikar. Bir diyor hem izbelerden izbe Allah bir diyor. Bir tecellidir ki birlik mahvolur anında şirk. Bir bakarsın put ve haç pür cezbe Allah bir diyor. Bahşeder bir halki tevhid, kais adam geçer. Aşıkan kılmakta canın hibe Allah bir diyor. Lütfet Allah'ım kiramen katibin yazsın beni masivadan eylemiştir tövbe Allah bir diyor. Amin. Amin. Amin. Amin. Allah'ım lütfet. Görevli melekler beni masivadan tövbe etti. Gayrıdan vazgeçti. Allah bir dedi diye kayda geçsin Şairinin huzurunda şiirini okumak da her kula nasip olmaz hocam. Müsaade ettiniz. Teşekkür ederim. Siz çok yazıyorsunuz ama kendi şeyleriniz aklınızda kalmıyor bildiğim Tek Kalmıyor. Evet, kalmıyor. <gülüyor> Zaten öyle yapın. Siz yazın bize az... <gülüyor> biz öğrenelim. Yani herkesin bir işi var. Herkes evet. işini yapsın. Lütfen. <gülüyor> herkes işini yapsın. Evet. Usule uygun. Yani klasik usule uygun. Çok yazıyor musunuz hocam? Yani onun hiç belli olmuyor. Geçen Hayatımda ilk defa 15 dakikada bir gazel yazdım. Ee, sabah namazdan sonra aynı 12'sine onu da size göndermiştim zaten. Delilleri de getir. Fakat getirdim. yıllardır bitmeyen 15 dakikaz artık... bir, bir gazel oldu. Evet. Ee, yalnız yıllardır bitiremediğim gazellerim de var. Hala bitmemiş. Hala yani sonunu getiremediğim bazıları o kadar sürüyor. Bazıları daha uzun sürüyor. Yani onun belirli bir zamanı yok. Coşkunlukla mı alakalı. Şiir tabii. Şey? tabii coşkunlukla alakalı. Terazisi var, tartı evet. var, hareşimi evet. bir vakti var. Ve şiir nasıl yazılır? Bunu en bilmeyen şairdir. Öyle mi? Tabii. Ya evet. Ben de gidip sormayı düşünüyordum kendilerine. <gülüyor> yani e, arı bal yapar, ara izah edebilir mi? Nasıl yapar? Onun ya. gibidir. Yani. Efendim, üst çok üst düzey bir kamu görevlisi dostum vardı. Yaptığı işlere baktım şöyle, vali idi kendisi. Alışılmışım dışında, ilimle falan meşgul yani, kitapla Hı. defterle meşgul. Konağında talebeler var, 40-50 talebe, kitap alınıyor, veriliyor filan. Dedim ki Sayın Valim böyle valilik mi yapılır ya? Öyle vali değil. dediğin saat 11'de gelir etrafına bir fırça atar, bahri çağırır falan. Evet. Öyle yanına yaklaşılmaz vali dediğin öyle olur. Anladı tabii örtülü iltifatı. Şu cevapta bulundu hocam. Bal Allah'ın lütfu arı vızvız vız eder. Evet. <gülüyor> aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Allah bir şey veriyor. Arı ne bilsin ne yaptığını ya. Evet. Aynen öyle. Arı ne yaptığını ne bilsin? Kolay iş mi? Hangi kimyayı tahsil etmiş? Hangi, hangi mühendislikten mezun olmuş da o kadar <gülüyor> iş Evet <yapıyor. gülüyor> Hocam o şiirle de o zaman müsaadenizle. Gelen not şu, bu şiir dün gece geldi bize Abdullah. Evet hocam. Gece uyumaya yakındı. Hocam bu gazel 12 Mayıs. Yani iki Onun, gün önce. İki gün önce, -15 dakika daha yazıldı. Ramazan bereketi olsa gerek. Oraya gelmeden bir <gülüyor> tuhfe fakirane olarak Fakirhani bir hediye demek malum. Önden göndereyim dedim. Eksik olmasınlar. Şiirim olsa hep aşk bahsine mahsus. Ne olur? Kalemim eylese yalnız onu pâbus. Ne olur? Bizi feyzinden uzak kılsa bir an alemi aşk. Tadarız cinneti neymiş ve de kâbus. Ne, ne olur? olur? Kulunun hapsi kulundur koru. Ya Rab koru ki. Ben olursam el aman kendime mahpus, ne olur? Gülüşüp gül gülşende gül çıkıp gelse o gül, Kamaşıp olsa da bülbül bül bile suspus, ne olur? Bu tecessüs nedir ey zahidi ham aşk erine? Yoka, hasta, yoka baştan başa, Ezberlemek lazım olsan demek Olsan bile casus, ne olur? Yoka baştan başa olsan dahi casus, ne olur? Yücelerden uçar ilham ki saçardır güher, o hüma'dan yana tuti ne kitabus ne olur? Bana anlatma güzellik, ne güzel kim nedir aşk? Duramam faş ederim sus ne olursuz ne olur sus, ne olur. Hocam şiir yani. Biraz önce Abdullah işte sen de şahit oldun. Evet. Hocamdan şiirin tarifini aldık. Umuma açık şimdi tarifi bir el alalım. <gülüyor> Hocam dediği <gülüyor> şiir dediğim Sevgilinin gözlerinin içine bakarak okuyabildiği bir şeydir. Evet. <gülüyor> Amma Mansur ama, evet. <gülüyor> <gülüyor> ama, menzur, ama... <gülüyor> efendim manzum şiiri terennümdür diyene katılıyorsunuz anladığım kadarıyla değil mi? Acaba? Yani bir sürü tabii tanımı var. Bir yer yüzünde ne kadar şair varsa o kadar şiir o kadar tanımı şiir vardır. Galiba. Poetika var. Evet. Ha. Biz çok genel bir ifadeyle derslerde şiiri şöyle tanımlarız. Yani bir mucize olan, insandaki kelam kabiliyetinin en estetize olmuş biçimi şiirdir. İnsandaki konuşma, konuştuğunu ifade etmenin Süzülmüş en hali. etkili, evet. en terbiye edilmiş şekli, terbiye ederken burada terbiye edep anlamında değil, lezzetli hale getirilmiş şekli şiirdir. Ve hakikaten o kadar cüretkardır ki, düşünün, Kabe duvarına kadar tırmanabilmiştir şiir. Allah, Yedi evet. Askl Biraz, evet, yani, oraya yani, kadar çıkmış. Ta ki ayetler gelmiş. Ondan sonra İndiren indirmiş. İndiren de şimdi. sadece ayet olabilmiş. Ya işte, yani düşünün şiiri frenlemek için Kur'an gelmek zorunda kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Şiir böyle bir şey işte. Bu kadar cüretkardır. Ee, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de şiire ve şaire tavrı son derece orijinaldir. Ee, Naat Efendimiz sadece onu öven şiirlere genel ifadeyle Naat-ı Şerif deniyor. Bunun bir sürü formatı var. Yüzyıllar içinde gelişmiş mevlid şeklindeki naatler var. Siyer şeklinde, hilye şeklinde, kaside biçiminde, gazel tarzında. Hepsi, hepsi peygamberi övüyorsa naat denir. Naati Ko, şerif denir. Konu oysa naat evet. Yani. evet. İlk naat şairi Hazreti Amine. Hazreti Amine. Peygamberimizin anneleri. Annesi. Kendisi altı yaşındayken annesi tarafından bir beytle ölmüş. Kendileri henüz altı yaşındayken. Çok Hazreti Amine hocam. tarafından yani, bir beytle, ilk beytle. Yani. Dünya tarihinde ilk naat şairi Hazreti Amine kabul ediliyor. Bir beyt. O zamanlar e, tabii Arapçanın hususiyeti var. Herkes şair. Hele onun döneminde şiir ve edebiyat çok güçlü. E, o kadar ki mesela günümüzde anneler çocuklarının doktor olmalarını arzu ederler ya, o dönemin Arabistan'da her annenin rüyası çocuğum şair olsun. Şair o kadar elinde tutuluyor ki bir şair bir beytle kabileleri birbirine düşürebilir. Savaşa neden olabilir. Ve tek beytle sulhu temin edebilir. Şair bu. Söz evet, eserlik, tabii, eserlik, tabii. Eserlik. bir beytle övmüş beyt şu ilk mısır tabi Arapçadır birinci mısra şudur ey oğlum ben daha küçücük bir kız iken dahi hep rüyalarda seni gördüm birinci mısra bu kadar evet. Amine diyor, ben daha şu küçücük bir çocukken bile hep rüyalarda seni görüyordum ikinci mısra ey oğlum bilmiyorum ama sen çok büyük olacaksın tamam. bu kadar bu ilk naat bununla başlıyor naat-ı şerif geleneği kendilerine peygamberlik geldikten sonra huzurunda bizzat yüz yüze şiir okuyan sahabiler var. Böyle şairler bunlar. Böyle şa şanslı şairler var. Kâb-ı başta olmak üzere Kaside-i Bürde'nin şairi. Hazreti Ali Abdullah İbni Revaha ve hanımlarından Hazreti Ayşe bir kıt'a ile söylemiş yüzüne karşı. Ve levsemi o. Evet odur. E, vefatında da Hazreti Fatıma ilk mersiyeyi söylüyor. Vefatı üzerine babasına e, söylüyor. Ona ulaşma imkanımız vardır değil mi hocam sayenizde? Bulabilirim. Tamam. Şey, yani, ya tamam. ebeda diye başlıyor. Ey babacım diye tamam. başlıyor. Hazreti Fatıma'nın babasının ölümü üzerine. Hazreti Peygamber'in ahirete intikalı üzerine e, söylediği, irticaren söylediği naat. Kendilerinden sonra Araplarda zaten şiir, gelenek var. Artık onu ölmek bir gelenek haline geliyor. İlk Mevlit İbnül Cevzi tarafından kaleme alınıyor. Hazreti Amine'nin o gece gördüğü harikalar dilden dile yayılıyor, yayılıyor derken şiire dökülüyor. İbnül Cevzi tarafından. Daha sonra tabi İslam medeniyeti yayıldıkça İslamiyete giren her millet kültürel bakımdan yaptığı ilk hamle her milletin Müslüman olan her milletin kültürel ilk hamlesi o dilde bir mevlüt söylemek. Çok hmm. ilginç. Ya. Süleyman Çelebi'ye gelinceye kadar bizde 270 küsur ayrı Türkçe mevlüt var. Allah Allah. İlk söyleyen Mustafa Darış. 200 küsur sene sonra Süleyman Çelebi en muhteşemini söylüyor. Çok ilginç. Japonca Mevlid var. Ermenice Mevlid var. İslamiyet'e kim girmişse onun doğumunu bir kere şiire almış. Ve mukaddes has isimleri övülen demek. Çok ilginç. Muhammed. Muhammed övülen. övülen demek. Evet. Kul lisanında da bu kadar övülen ikinci bir şahıs gelmedi. Olmadı. Evet. Onun kadar kendisine şiir söylenen kimse yok. Yoktur. Bu sadece Mevlidler. Siyerler var. Hayatını baştan sona şiirle anlatıyor. E, hilyeler var. Mukaddes fiziğini, dış gözü e, görünüşünü anlatan Şairler Türk edebiyatında ilk naat Kutadgu Bilig'te geçer. Kutadgu Bilig ilk İslami eser. Yalavaç Aleyhisselam övgüsün ayur. Sehirli vahası bu. Yalavaç Aleyhisselam, Yalaç peygamber demek. Peygamber Türkçede demek. o zamanki Türkçe. Övgüsün ayur yani onun övgüsü üzerinedir. İlk naat o. Daha sonra geliyor. İşte 13. yüzyılda Divan edebiyatı başlayınca zaten her divanın başında bir naat olması gelenek. Evet, evet. O kadar ilerliyor ki na'ati mahlaslı şairler yetişmiş. Sade naat yazmışlar. Hep naat yazmışlar. Ve o kadar çok kendilerine şiir yazılmış ki bunlar içinde hele hele üç tanesi vardır ki eşsizdir. Birincisi Fuzuli'nin su kasidesidir. Hakikaten eşsiz. Evet. Eşsiz. evet. Yani, 32 e, o 32 beytin her mısrağında o feyiz tüter. Evet. Ve bellidir ki adeta yüz yüze söylemiş gibidir. Ikincisi çok iyi bilirsiniz hocam, Nabi'nin meşhur sakın terki edepten. Beş beyittir ama evet, şöhreti yeter, hakikaten yeter, evet. olağanüstü bir şey yani. Ve üçüncüsü Galib'in müsaddesidir. Evet. Ee, Sultan-ı Rüsül Şah-ı Mümeccetsin efendim, biçarelere devleti sermetsin efendim. Menşuri ile amrukle müeyyetsin efendim. Sen Ahmet-u Mahmud-u Muhammedsin efendim. Haktan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim Halbisi diye başlayan uzunca bir evet. müseddestir. Tanzimat'a kadar geliyor. Ziyar Paşa'da filan görülür. İlginçtir. Ee, daha sonra bu birinci yeni, ikinci de kayboluyor. Naat kesiliyor. Yaman'da da zuhur ediyor. 66 evet. Yıl. Ve yakıcı bir Naat söylüyor. Hakikaten yakıcı bir, bir Naat söylüyor. söylüyor. Evet. Yandım ya Resulallah. Evet. Zaten oradaki redifi odur. Arif Naat Asya'da, Necip da filan e, Naat formatında şehirler görülür. Günümüze kadar gelmiştir. Bu şekilde yani Naat'ın tarih içindeki yolculuğu budur. İlk başlangıç Hazreti Amine. Allah naat. Allah. İlk naat söyleyen şair İkincisi de unuttum onu şey, Ebu Talip kendileri 12 yaşındayken Amcası Ebu Talip 60 beytlik bir kasideyle Yeğenine kaside söylüyor Allah. kaside İlamia diye Arap Edebiyatına Geçmiştir bu kasidenin Beytül Kasit olan beyti şudur Ya İbnül Ahi Ey kardeşimin oğlu Yeğenim anlamında Yüzünde ne var bilmiyorum ama O yüze her baktığımda gökleri görür gibi oluyorum Allah Allah Beytül Kasit bu 12 yaşında henüz kendileri. Amcası da ölmüş. Daha sonra tarih içinde zaten bizim edebiyatımızdan Batı'ya taşmış. Puşkin ölmüş. Çok iddialı söylüyorum. Bugün deza dedim. Puşkin'in o dörtlüğünde Puşkin'in samimi ise Puşkin Müslümandır. Cenaze namazı da kılınır. Puşkin'e Fatiha da okunur. Allah birdir ve siz onun evçisisiniz diyor. Daha ne desin i̇şte bu. <gülüyor> de bu? Şiirle bunu söylüyor. Daha Puşkin, ne ya? 3 naat yazmış. Ünlü Alman şairi şey Bismarck epey sözleri var. Şeyin ben var. Gülten'in de çok enteresan işleri var yani. evet. ya. Evet. 3 tane Hatşarif'i doğu, Doğu-Batı Divanı diye bir eser ortaya koymuş. Evet. Fuzuli baki takipçisi evet. falan. Yani çalışacak çok konu evet. var da hocam ömür lazım. Evet. <gülüyor> Şimdi hocam naatlara girince biz hani klasik olanları söylüyoruz işte herkesin aklına gelenleri. Şimdi anekdot olarak hocamın anlattıklarını duyunca ben sadece susup Acaba tamam, daha tamam. yeni ne öğrenebilirim tamam. diye bakıyorum şu an. Hocam yani. hatırınıza fusuk aselesinden birini seçin söyleyin de sen ne gelir hatırınıza? Mechul kasit gelir aklıma. Yümniat'ından mı? Yok. Yok. Ya Resulullah, ya hayral beşer. İlk defa orada bizzat ona hitap eder. İ daha önce geçiyor. bizimle konuşur. Evet, evet. Fuzuli okuyucuyla konuşur. İlk defa bizzat ona hitap ediyor. Mushtakınam. Ya Resulullah, ya hayral beşer mushtakınam. Eyle kim teşneler yanıp diler hem varasuv. Evet günümüz Türkçesine indirgeyecek söyleyeyim. Ee, ey Allah'ın Resulü, ey insanların en hayırlısı, hasretindeyim, müştakınam. Hasretindeyim. Ne kadar hasretindeyim? Eyle kim Azericedir. Öyle, Öyle ki, ki la neler yanıp diler hem varasu. Çölde kurumuş, çatlamış dudakların su istemesi kadar senin hasretindeyim. Ve hocam işte bu. Ve hocam Müştaki'nan bir kere daha geçiyor malum. Evet. Men lebin müştaki'yam zühhat kevser talibi. Nitekim mesteme'yi içmek hoş gelir. Müşya su. Şu var Fuzuli'de diğer bütün divan şairlerinde Allah Resulü'nün Resulü'yü şiirde görünür. Fuzuli'de ise Habib olma keyfiyeti. Evet. Sevgilidir orada. Fuzuli aşıktır. Mümin olmandır Hocam o ikinci beyti de günümüz Türkçesine getiriniz lütfen. Men lebin müştaki'yam. Zuhad Kevser Talibi. Şimdi Zahid'i anlatmam lazım. Zuhad. Evet, lütfen. Zahid, divan şehrinde olumsuz bir profil, olumsuz bir tip. Zahid, e, sırf Allah rızasından öte, sırf cennet için e, korkunç bir sevap kazanma hırsı içinde olan, zevksiz, derinliksiz, irfansız, dindar kaba dindar. Mecid Le, Fazıl'ın hamsofu dediğimi. Ha, ha, Ham, hamsof. <gülüyor> Yani fanatik derecede dindar evet. görünen ama hiçbir şeyin derinliğine vakıf olamayan, aşkı anlamayan Üçüncü adam. boyuttan habersiz. Evet, habersiz kaba adam. Evet. Men lebin muştaqiyam, zuhhad kelser talibi. Peygamber'e sesleniyor. Ey Allah'ın Resulü, ben ağzından dökülen sözlerin hayranıyım. Evet. Zahitlerse cennetteki Kevser'i özleye dursun. Ben seninle konuşmayı istiyorum, leb dediği Konuşma. Dudak. Hadis-i şerifler. Evet. Nitekim mesteme'yi içmek hoş gelir. Zaten sarhoş olana şarap hoş gelir. Ayık olan da gitsin tatsız tutsuz su içsin. Bunu söylüyorum. Şimdi, ben efendim, de içeyim bu arada. <gülüyor> hocam bu beyt sıkça sohbete medar oluyor. Biz bunu çeşitli zeminlerde izaha çalışıyoruz ve şöyle bir şey dikkatimi çekiyor hocam. Beytin başında yer alan üç kelime. Men, men, leb, müştak Türkiye, Arabi, Farisi kökenli Evet. Üç lisan resmi geçit yapıyor. Men lebin müştakıyam zuhat kevser talibi. Böyle yakıcı bir edayla Siz Beytül Gazet diye de böylece dinlemiş oldum sizden. Ey, nasıl? Ya Resulallah, Ya Habiballah pardon. Ya Habiballah, Habib Ya, ya Hayral Beşer müştakınam, Eylekim leptesneler, Ya Nubdiler Hemva <gülüyor> Resul. Valla okuyup ağlayacaksın ya. Başka bir şey değil ya. Yani. <gülüyor> evet. yani biz evet. desek ki aleme valla bunca yıl imparatorluklar kurduk, devrildi, bir daha kurduk. Böyle böyle bir şeyler yaptık. İnsanlık tarihinde epey önemli bir yerimiz var ama eser olarak başka bir işimiz yok. Bir su kaşidesi yazdık. Buyurun evet. desek. Evet. El hak. Rüştü ispata evet, yeridir. Aynen öyle. Allah'ım ya Şeydir ya. yani tabii naat onu övmek. Ona olan övgünün de temelinde elbette sevgi hayranlık iman etme tavırları vardır Yine bunların içinde var mı hocam böyle daha böyle ön plana çıkartabileceğimiz sohbetimizi genişletebileceğimiz naht olarak mı diyorsunuz naht evet, olarak işte, Na işte e, fuzuli o kadar kamaştırıyor ki başkasına yer kalmıyor doğrusu su kasidesiyle vardır elbette mesela Süleyman Çelebi'nin mevlidi nasıl bir, buluyorsunuz şiiriyet olarak hocam muhteşem buluyorum şöyle zaten ondan önce iki yüz küsür mevlütler yazılmış adeta o gelsin diye diğerleri yazılmış o basamak Süleyman Çelebi'nin mevrinde şu hal var ee, okuyucuyu, o, dinleyiciyi olay içinde yaşatma özelliği var. Bunun Fransızca bir söyleniş vardı, unuttum. Bu bir üslup tarzıdır. Hmm. Başka ya. hiçbir şiirde, Fuzul'de de yok bu. Süleyman Çelebi'ye mahsus. Süleyman Çelebi'yi okuduğunuz zaman olayın içine giriyorsunuz ve dikkat ettiyseniz e, Viladet kısmında Allah Rasul'un dünyaya geliş anını resmeden beyitler geldikçe dinleyenler. Sanki o esnada Allah Resulü kapıdan içeri girecekmiş gibi bir hisse kapılıyorlar. Ayağa kalkarlar. Hatta ayağa kalkıyorlar, evet. birbirinin sırtını filan sıvazıyorlar. Böyle yani. bir farziyet yok, böyle yapın diye bir emir de yok. Evet. Şiir bunu yaptırıyor, bu şiirin okuyucuyu evet. ne Vücudu. kadar ciddi. Gayet tabii işte mesela, e, Amin'e ider şu vakt oldu tamam, kim vücuda gele ol hayrul enam. Hazreti Amin'e anlatıyor. Susadım gayet hararetten kati, sundular bir cam, cam dolusu şerbeti, İçti olduğu cismin Nur Nura ver. Gark İdemezdim Nur'dan kendimi fark Geldi bir akkuş kanadıyla revan İnsanlar kalkıyor burada evet. Arkamı sığadı kuvvetle hemen Hazreti Cebrail geldi evet. Doğdu ol sa'atle ol sultanı din Nura ark oldu semavat zemin Cümle zerrat cihan edip Nida Çağır ben dediler ki merhaba Bundan sonrası muhteşemdir zaten evet. Evet. Merhaba evet. ey Ali Sultan merhaba Bir de Mevdu'nun çok ilginç bir şeyi var 700 küsur beyittir. Bazı kısımlar hiç okunmaz. Evet. Ümmet orayı protesto eder. Peygamberimizin ölümünü anlattığı yerleri hiç kimse okumuyor. Allah Allah. Şu Hazreti Ömer Kuzu öldü demeyin keserim. Yani. Diyor ya Hazreti Ömer. Evet. Aynen o ruh halidir. O kadar acıdır ki hakikaten okuduğunuz an göz yaşlarınızı tutamazsınız. Süleyman Çelebi Allah Resulünün vefatını anlatıyor. Mevlüt'te bu kısım vardır. Asla okumazlar. Hiç sanki duymadım. yokmuş gibi. Hiç yani. hiç rihlet denilen kısım. Allah Resulü rihlet. Evet. Merhaba bölümü var ya doğumda. Evet, evet. Aynı sözler fakat merhaba yerine elveda. Elveda ey Ali Sultan elveda. Elveda ey Kanu İrfan elveda diye. Hakikaten dayanılır gibi değil. Ve bunu Ramazan mübarekte de biz ne yapıyoruz değil mi efendim? İlk 15'te merhaba. Evet, ondan sonra elveda elveda, elveda. elveda deniyor. deniyor. Ee, Hocam sizin dün akşam beni çok meşgul ettiniz. Necip fazla ilgili makaleniz 13 sayfa. Sahur mu beni yedi? Ben mi sahuru? O 13 sayfayı Tabu ettim. Çok heyecanlandım. Yani çok şey aldım. Önüm açıldı. Birçok hususta yani Necip Fazıl merhumu o açıdan tam bir dirayetle göstermenizi divan şiiri çerçevesinde yani öyle bir denge ki hocam Allah razı olsun ömrünüze bereket. Şimdi Divan değil yazdığı değil. Ama, Kendisi divan şairi de değil. Değil. Evet. Ama pek çok divan şairinden daha divan şairi. Ama divan şairi evet. şiirinde olan ne varsa orada olduğu evet. gibi bambaşka bir üslupla, bambaşka bir sistem dahilinde eksiksiz bir de bak bir de ona dikkat etsin. Orada ne varsa orada o var. Orada ne varsa orada da o var. Yani tevhidse tevhid, münacatsa evet, münacat, natsansa nat, fahriyeyse fahriyedir. Atasemfoni'yi yazmış. Evet, Atasemfoni, Akşiye. Evet, evet. Son derece özel bir fasıldır divan evet. edebiyatında. Atla ilgili orada da Atasemfoni yazmış. Allah gani rahmet etsin. Amin. Amin. Bu, bu bana çok iyi geldi hocam. Yalnız bir şey bulamadım. Bu program sonrasına tehir ettik onu. Koca Ragıp ile ilgili bir çalışmanız olmuş. Doktora teziniz. Doktora teziniz. Evet. Ya hocam divanın tabii tamamı da vardır orada Allah bilir. Evet. Divan gerçi bizde var elektronik ortamda ama... Geçen de <gülüyor> burada bir kitapçım var ben, sahaf, böyle ak saçlı sakallı, görseniz böyle hemen insana heybet telkin ediyor. Koca Ragıp Paşa Divanı dedim, adam gitti içeriye sandıkların dibini arıyor, bir yarım saat, perişan oldu adam ya. Bulamadı, hala kahırlı, karşılaştıkça hala bulamadım hocam diyor. Evet. Bir de şöyle bir durum var, sen kitapçısın, bu işi çok evet. iyi bilirsin. Ya o kitabı bana satsa 20 liraya satar, tamam kar olsa bu kadar çalışılır mı ya? aşkı gördüm ya. O kitabı elini alabilmenin şevki var Bulup gösterebilse, verebilse bana boncuk bulmuş yok çocuk hocam gibi. Hocam şimdi size bir şöyle bir şey var. Kitabı o aşıkla aryana vermek kadar keyifli bir şey yok. Değil mi? Ha. Yani <gülüyor> bu hani param var falan değil. Yok, Hayır. Kimse o kitaba aşık olacak, o kitabı bulacak ve o kitaba sahip olduğu zaman o mutlu olacak ya. O mutluluk hiçbir şeyle değişilmez. Öyle hocam. biri vardı burada. Siz belki tanırsınız. Ethem Coşkun Bey merhum. Aşıkhan evini sahibini, sahaf. Yani evet. Tanıyor musunuz? Ben ona ne zaman gitsem zor bulunur 3-5 kitap söylerdim. O Allah'ın izniyle en geç ertesi gün akşama kadar onu bulur, eder. buldurur. Bazen para ister istemez, alır almaz ama... O da öyle derdi. Sen bu, sen bu kitapları alınca bir neşe görüyorum. Sen de o bana yetiyor derdi. <gülüyor> hocam yani bu işte hani servet dediğimiz şey var ya. Bu da ayrı bir servet. Ayrı bir genişlik. Şimdi e, hocam mesela Naat'tan başladık. E, çok farklı bir yerlere geldik. Duygu olarak da farklı bir yere geldik. Şimdi e, Kadı Burhanettin işlemiştik beraber. Hocamın kitabından Kitabı faydalanmıştım ya, ben. Ya, Yine orada da. Istiyorum. Çünkü yok. Yani hani bu tarz çalışmalarda e, hocam gibi güzel ve gücü insanların olması bizi de şevklendiriyor. Böyle evet e, de bir durum var yani bu, Şu, bu konuda tartışmak lazım. Belki. bir şairin kabri var hocam. Evet. Fenni merhum. Fenni. Yozgatlı. Hı hı. 101. vefat yılındayız. Onun bir şiiri bize çok ön açmıştır. Onunla çok meşgul olmuşuzdur. 77 Mısra'dır. Bir Mesnevi manifest. Mi? Mesnevi mi? 77 mısra Mü müsemmen gazel diyor 8 hmm. müsemmen 7'li pardon müsebbâ. müsebbah 7'li kıtalar halinde evet. 11 kıta bir manifesto. Yani şöyle diyorum ya böyle bir şairin böyle bir eseri varken sağdan soldan akıl almak falan da neyin nesi canım sıkılıyor şimdi doğrusu. Evet. İlk evet. kıta ilk kıtasından geçelim gerisini. Konuya temas da bir mısra vardı hocam size oradan bir şey yapacağım, önünüzü açacağım, Sabırın. söze yol açacağım. mihenden kaçma ger mahsudi ihvan olmak istersen, yetiş imdadı mazlumana arslan olmak istersen, yapış bir kamilin destinden insan olmak istersen, nebiyy-i medheyle hasan olmak istersen, rıza babında bekle rahme şayan olmak istersen, ''Sakın bir dideyi ağlatma, handan olmak istersen, dokunma hatırı Mura, Süleyman olmak istersen.'' Ekber. Hocam, Hasan, şiirde yani Hasan bin Sabit'e Sabit bir atıf var. Demin Kab bin Züheyr dediniz, Kaside-i Bürdeşair'i evet. üstad. Hasan bin Sabit de sanki kalbur üstü en önde gelen Allah sen şair Resulün, sen şair söyle diyerek emrettiği. Ruhul kuris bununla beraberdir. Evet, Allah ruhu olsun. Kudüsle seni te'id eder." dediği Medine'li şair mi? sahabidir. Birini anlatmıştınız. Övündü Resulü evet, Şerif Efendimiz'in evet, huzurunda. Bah, evet. Ve mazur görüldü. O hadise o mu? Evet. Nasıldı hocam? E, Mekke'li müşrik putperest şairler şiirle Allah Resulü'ne hücum ediyorlar. Evet. O zamanlar şiir ve edebiyat çok güçlü silah. Evet. Hele şiir çok keskin bir propaganda aracı. E tabi Efendimiz duyunca mütesir oluyorlar. Edep dışı ifadeler, dilden dile dolaşıyor, Arap ezberi var. Anında yayılıyor her tarafa. Hassan bin Sabit'i emrediyor. Diyor ki sen bizi kötüleyenlere cevap ver bundan sonra. Allah senin ruhul kuduse teyit edecektir. Hassan bin Sabit cevap veriyor. Korkunç bir şiirleşme başlıyor. Ve Hassan bin Sabit perişan ediyor Arap şairlerini. Çok büyük bir Arap klasiklerindendir. Bir gün yine e, Allah Resulüne dair Edep dışı ifadeler içeren bir beyt ortalıkta dolaşıyor. Nasıl oluyorsa kendileri duyuyorlar bunu. Müteessir oluyorlar tabii. Ve Eynel Hassan. Hassan nerede? Çağırın da gelsin bunlara bir cevap versin. Haber gidiyor. Hassan misabit Sabit hemen koşa koşa geliyor. Peygamber huzuruna girerken selam vermeden beyit okuyor. Anladım. Şiir okuya okuya şiire huzura giriyor. Arapçadır tabii. Türkçesi şöyle. Sizin düşmanlarınızı diliyle yere seren aslanı mı çağırdınız ey Allah'ın resulü? Allah Allah. Bu. <gülüyor> Sizin düşmanlarınızı diliyle yere seren aslanı mı çağırdınız ey Allah'ın Açık resulü? Açıkten övünme övünme. Evet. Biz de ona karşı düşünebiliyor musunuz? Allah Allah. Allah resulü niye böyle dedin demiyor? Evet. Demiyor ya menetmiyor. Yok. Dört mezhepte sadece <gülüyor> şairlere caizdir övünme. Allah, Hazreti Peygamber yasaklamamış. İşte Fahriyelerin... E, yasaklamamış ya, artık şairleri kim tutar? Bir tamam. düşünün, o gün bugündür, <gülüyor> o gün bugündür, övünmeyen şair yok. Yunus Emre bile demiştim. E, üçte geldim ki manayı ayağın eyleyem, bir söz ile yeri gögü hayran eyleyem. Yunus'umdur bu. Allah Allah. Bakın o kadar mütevazi, derviş, miskin Yunus. Evet. Şiire geldi mi benden başkası yoktur diyor. <gülüyor> <gülüyor> bu? <gülüyor> <gülüyor> İn dem şairi eser esernist. Evet. Sultanı suhan diğer Bunu söyleyen de şey. Şeyh bu parildi. adam şey, Şeyh Galip. Evet. Söz sultanı benim diyor. Bir, bir yan baş <gülüyor> Mesela zannetme ki söyle, şöyle böyle bir söz. Gelsen dahi söyle böyle bir söz. Şu meydan okumaya bakın. Uzatma evet. en güçlü hata öyle. Beş beytine bir nazire söyle. Hüsnü aşk için bunu söylüyor. Evet. Övünmek Allah Resulü sesini çıkarmamış. Öyleyse şairi övünecek. En bu. çok övünen de nefidir. Evet. Nef'i kendi kendine gazel yazan tek şair. <gülüyor> Sözü mü gazeli mi? Yok yok Farsçadır. çok da müthiş. Adam kendi kendine gazel yazıyor. Ya. Mesela tuti mucize güyem ne desem laf değil. Çerh ile söyleşemem aynesi saf değil. Bu da kendi kendine. <gülüyor> Mucizeler söyleyen o tuti benim ki benim sözlerim öyle herhangi bir laf değil. ''Ben feleği bile muhatap kabul etmem çünkü onun gönül aynası saf değildir.'' diyor. İlk beytinden itibaren hep kendini övüyor. Hep kendini övüyor. Farsça Gazeli de şöyle, güya sevgiliye sesleniyor. Diyor ki, birinci beyt, ''Ey sevgili sana gönül verdim, bilsen ne hazine verdim.'' Allah Bu birinci beyt. Allah. İkinci beyt, ''Ey sevgili sana gönül verdim, ileride yaşlanacaksın, torunlarına anlatacaksın.'' Vaktiyle şair nef'i bana aşık olmuştu diyeceksin ama inanmayacaklar. Allah Allah <gülüyor> Allah Allah. Yani bu kadar, kadar mı Nef'i bu. Onun kadar kendini öven ve başkalarına da saldıran, ikinci bir şairimiz yok. yok. Öz evet. babası dahil, hicvetmediği kimse kalmamış. Kendi babası ha. Kafiye tutsun babamı evet, hicvetmezsen evet. namertin. <gülüyor> Peder değil bu, belayı siyahtır başıma. Bu nefinin babası hakkında. <gülüyor> Allah kanı kanı rahmet Amin. etsin. Amin. Zor geçinilen bir adammış. <gülüyor> evet. Efendim, ver... Nabi'nin beytini hatırlattı sözünüz. Sanki o, hangisini zileleyeceğim ama Nabi önce miydi? Yok, sonra. Aynı verdim gibi, sana gibi gibi. dürcü dili serbestemiyor ama pek sakla büyük yerden emanet var içinde. Evet. <gülüyor> Gönlümü sana içinde. verdim ama kıymetini bildiyor. Evet. Büyük emanettir yani. <gülüyor> evet. Övünmenin demek ki dayanağı bu. Evet. Bu. Yani şöyle zaten şairlerin övünmesi öyle ahmakça enaniyet falan değil. Öyle değil evet. Sanatın ilanıdır. Evet. Kendi yazdığına önce kendisi hayran kalmasa yazmaz zaten. Önce herkesten önce kendisi bir hayran kalacak. Şimdi hocam bu hayranlıkta bırakalım. bir Kısa bir arabımız var. Sonra Ondan devam sonra devam edelim. Tamam, evet, kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda olmak üzere efendim. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Şairlerin kendilerini övmelerini ve şiirin ve şairin aslında bizim hayatımızda çok yeri yokmuş gibi durumu dursa da tarihte çok büyük bir önemi olduğunu konuşuyorduk. Hocam şairler kendilerini övmeyi severler demişti. Buyurun hocam. Evet. Şey var ona her programda söylüyorum çok da hoşuma gider. Bekir Oğuz'u başaran hocamdan duymuştum. Necip Fazıl'ın öğrencisidir. Buradan selam olsun kendisine. Bir öğrencisi elinde bir kitapla Üstad Necip Fazıl'ı ziyarete gider bir bayramda. Kitap galiba İngilizceymiş. Dünyanın en büyük iki şairi. Kitabın başlığı böyle, ismi böyle. Neyse bayramlaşma faslı bittikten sonra Üstad Necip Fazıl'ın dikkatini çeker. Nedir o elindeki kitap? Öğrenciler ki üstadım dünyanın en büyük iki şairinden bahsediyor. Deyince Allah Allah öteki kim? <gülüyor> <gülüyor> Şair budur işte. <gülüyor> Hocam siz övündünüz mü? Nasıl? Birkaç beytimde övündünüz. Övündünüz mü? Evet. Ha, o zaman zaman dikkat lazım. Estağfurullah. O zaman... Siz önlemişsinizdir demiştim. Aklıma geldi galiba. <gülüyor> <gülüyor> Takdire beli söylemişiz. La'yı bıraktık. başa gidik onun hükmüne. Amma'yı bıraktık. Bin derdime bin şerh ile izahı kozahit. Çoktan beri biz çünkü zirayı bıraktık. Allah. <gülüyor> Bilmez mi bilen şiir-i gazel Şimdi kimindir Malum diyerek mahlasu imzayı bıraktı. Allah Allah imza bile atmadık Çünkü herkes bilir <gülüyor> Hocam çalışacağım Sizin külliyatınıza çalışacağım Bir ev ödebilir Şimdi hocam <gülüyor> Bir şairimiz de Avni merhum Yenişehirli Avni merhum Bu Fahriye faslını herhalde izah etmek istedi Yanlış yani filan olur diye Ilginç bir adamdır, çok parlak bir üstat Mevlevi, öldüğü yıl Yahya Kemal doğdu, Hı. 1884. Kendi ömrü 56 sene falan kısa bir ömrü var. Eblehanı dama çekmektir taazzumdan garaz, Güzel. yoksa herkes kendi vicdanında miktarını bilir. Evet, evet. <gülüyor> Övülüyorsam diyor, çapımı bilmediğimden değil, ben ne olduğumu bilmez miyim? Evet. Ama diyor, ahmaklara tuzağa düşürmek de keyifli, evet, oluyor, keyifli oluyor. onun da bir zevki var. Onun <gülüyor> evet. için öv, tazım yaptığım, evet. övünüyor, göründüğüm. Fuzuli, fuzuli e, bir müseddesinde, kısmen Farsçadır, Arapça kelime terkipler çok, aklımda da değil doğrusu. Önceki büyük şairleri sayar. Lebidi sayar, Hasan bin Sabidi sayar, Türk Edebiyatı'na gibi Ali nevayi sayar. Sonunu şöyle bitirir. Anlar hak oldum, menem imdi ol hak. Allah. Onlar toprak oldu, ha, Allah cıklıyorum. o topraktan beni yarattı. Evet. Allah Allah. Şair bu işte. <gülüyor> Fakat <gülüyor> çok ince bir tevazu yok mu? Benim o toprak derken top genek, değil evet. mi? Evet. Yani Tabii. onlardan sonra zaten ben e, şairin e, fahriyesi dedim ya, sanatın ilanıdır. Başka türlü zaten hem İslam ahlakında hem medrese ve tasavvufla mayalanmış divan şiirinde övünmeye zaten yer olmaz. İslam edebinde olmuyor. Yani şeyhgalik gibi arif ve zarif bir insan niye kendini niye ölsün? Niye kendini ölsün? Değil mi? Yani, e, bu için. sanatın ilanıdır. E, şair olmanın bünyesinde bu var. Evvela kendisi kendi yazdığına mest olmazsa hayran kalmazsa yazmaz zaten. Çıkarmaz ortaya. Evet. evet. Hocam naatlardan söz. Bir de Fahriye Övünme babında bir de Şeyhülislam Yahya geldi aklıma. Evet. Niçin ebker me'ani beslemez erbabın nazm Yoksa Yahya gibi ustadı suhentar vermiyor Evet. Herhalde bizimki gibi, bizim gibisi kalmadı. Evet, Yahya'nın olup sözleri hep Sırrı muhabbet, yaran işidip söyleme yaban desinler. onu. Allah Allah. Şeyhül İslam bir adamdan bahsediyoruz. Evet. evet. Böyle kamil akıllı. Evet. <gülüyor> ilk Mısra çok acayip. Bunu söyleyen Şeyhül İslam. Evet. Yani İslam hukukunu temsil ediyor. Yani şimdiki Anayasa mahkemesi başkanı gibi bir şey galiba. Evet. Eee yani su, evet. Sun sağarı sakı bana mestâ ne desinler. Uslanmadı gitti, gör o divane desinler. <gülüyor> Doldurmada her kişi kadehini bunda, şimdiden geri bu mescide meyhane desinler. Allah Allah. Ancak kurtarır. E, dilhanesini yık koma taş üstüne taşın, sen yapanı eller ana edesinler desinler. E, gönlünde senin gayru siva sureti neyler? Laik mıdır? bu kim Kabe'ye Hocam onu düşünecektim Allah razı olsun. Gönlünde başka sevgi varsa Kabe'ye put sokmuş gibi olursun evet. demek. Bu ne demek ya? mütevhid mutlak aşkına. bu işte. Bu nedir ya? Evet. Yani sizde şiirinize masivayı terk etti diye şahitler beni yazsın yarabbi diye İnşallah. bir karış. İnşallah. Şimdi efendim. Büyük söz, yani kelam kelamı kibar yani. Çok zor iştir. Yani, ee, yani kalp adı üzerine durmadan değişen demek. Kalp, evet. kalp olmak. Evet, ikılap ee, oradan e geliyor. Evet. Bunu birkaç kaynaktan okumuştum. Çocukluğumda da dinlemiştim bir zattan. Ee, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin 11-12 yaşlarında genç bir öğrencisi varmış. Daha çocuk yaşta. Ve İmam Hazretleri'nin sohbetinden bu çocuk öyle bir hale gelmiş ki, her gece... Kur'an-ı Kerim'i yatsıda başlarmış, sabah namazına kadar hatmedermiş. Allah. Her gece sabaha kadar. Ve oruç tutarmış o yaşta. Anne baba bakıyor, çocuk gittikçe eriyor, bitiyor, dayanamıyor bu rejime. Laf da dinlemiyor. Gelip imam hazretlerine anne baba diyorlar ki bizi dinlemiyor, siz söyleyin. Bu çocuk ölür, dayanamaz. Her gece hiç yatmıyor, Kur'an okuyor. Her günde oruç. Anne babayı gönderdikten sonra İmam Ahmet bin Hanbel hazretleri Çocuğu çağırıyor, evladım diyor sen her gece e, Kur'an-ı Kerim'i hatmi diyor musun öyle mi? Çocuk eziliyor. diyor, biz diyor efendim diyor, kışın yaparım da yazın her zaman olmaz, geceler kısa filan. Aferin oğlum diyor, hadi bu gece git oku fakat farz et ki yanında ben varım. Ben dinliyorum, böyle okuyacaksın. Şu eğitim metoduna bakın siz. Allah Allah. Gidiyor, sabahleyin geliyor rapör mı? geliyor, nereye kadar okudun? E hocam diyor sizi yanımda farz edince çok dikkatli okumam gerekti. Fatiha'yı Fatiha bitirdik. Diyor yarıya kadar geldim işte <gülüyor> filan diyor. Aferin oğlum diyor. Bu gece sen okuyorsun Hazreti Cebrail dinliyor. Öyle farz et. Melek vahiy ayetleri getiren melek. Sabahleyin çocuk geliyor biraz sarsılmış. E diyor ki Al-İmran suresine kadar ancak gelebildin. Her gece bitiriyordu. Üçüncü ya, sure. Ya. Aferin oğlum. Bu gece sen okuyorsun Allah Resulü dinliyor Hazreti Peygamber. Onun huzurunda okuyorsun. Aman Dikkat. Çocuk geliyor perişan olmuş. Nereye kadar okudun evladım? Hocam diyor fatiha bitti. Bakara elif la, mim dedim baktım sabah. Allah. Bir tek fatiha okuyabildim onun huzurunda. Allah. Aferin oğlum diyor bu gece son sen okuyorsun. Alemlerin Rabbi seni dinliyor. Onun kelamını ona okuyorsun. Hadi bakalım. Sabahleyin çocuk geliyor gözler kan çanağı. Ne yaptın oğlum? Hocam diyor fatihaya başladım. Besmele çektim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Baktım Allah beni dinliyor. Errahman, Errahim, Maliki Yevmiddin. Burada kaldım. Çünkü hocam diyor, İyyâke Na'budu diyemedim. Allah. Allah. Yalnız sana taparız diyemedim. Çünkü baktım o kadar şey Allah var ki Allah. gönülde. Allah Allah. Gönülde o kadar şey var ki bunu demek riyakarlık oldu diyor. Sabaha kadar orada bekledim diyor. Allah Allah. Tevhidi mutlak budur yani. Allah. Ve rivayet olur ki bu çocuğun türbesi var şimdi. O yaşta da vefat etmiş. Feyzi kaldıramamış. Allah Allah. Kahire'de türbesi var önce ziyaret ediyorlar. Yani gönlünde senin gayr-ı sureti neyler? Layık mı bu kim Kabe'ye bütkhan desinler? Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmail dünyaya geldiği zaman fazlaca sevindiği için kesmekle emrolundu diye. Evet. Hazreti Yakup, Yusuf'a fazlaca düşkün olduğu için yıllarca ondan ayrılıkla cezalandırıldı adeta. Evet. Cenab-ı Hakk'ın inceler incesi bir tecellisi vardır ve gönülde kendisinden başkasına tahammül etmez. Hayvan. Aşk ortak kabul etmez. Evet. Ondan başka bir şey yok. Olmamalı. Bu beşer işi değil bu iş. Bu da yine onun tecellisidir. Efendim denildi ki Bayezid-i Bistami Hazretleri talebesine nasihat ediyor. Oğlum birisi Allah'ı seviyor musun derse sus diyor. Niye hocam? Evet. Sevmiyorum desen kafir olursun. Seviyorum desen onu sevenlere benzemiyorsun. Evet. evet. İyâken ne'abudu ve iyâken nesta'in diyorsun. Öyle mi? Evet. Yalnız sana kulluk ederim. Yalnız senden Ne isterim. iddiadır bu? Ne iddiadır Allah ve bunu Allah. her rakamda gayet rahat söylüyoruz. Harca alem evet. söylüyor. Her rekatta bunu söylüyoruz. Ancak bunu söylemek her babayının karı değil. Yalnız sana ibadet ediyoruz. Bir düşünün kaç kişi, kaç şeye ibadet ediyoruz biz. Allah Allah. Aman ya Rabbi. Çocuk orada kala kaldım diyor. <gülüyor> Hocam. Naatlar hakkında söz bitmedi aslında. Yalnız bu Hayatım baktığında en kavurucu naat şudur. Bir şiir değil. Naatlar üzerine çalışıyordum. Yüksek sanstezimdi benim. 90'larda Tabii araştırma yapıyordum. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatı anında son nefesini veriyorlar. Başı düşüyor Hazreti Ayşe'nin kucağına. Son sözü de er -Rafiki -Ala, demiş. Büyük dosta. Demiş son sözü budur. Tabi bir esnada ortalık karışıyor. Hazreti Ali bayılıyor. Hazreti Osman'ın dili tutuluyor. Hazreti Ömer akına atıyor. Ömer gibi Selim akıl sahibi. Ömer'ül Faruk. Kılıcı çekiyor ölmez. Kim öldü derse keserim. Bir anda ortalık karışıyor. Tam o esnada Medine'nin yakınlarında tarlasında çalışan bir sahabi var. Bir bakıyor ki bir başladı şehirde. Bağırıyor. Ne oldu niye koşturuyorsunuz Haber veriyorlar. Allah Resulü göçti. Böyle deyince bu zat dönüyor Kabe tarafına, kıbleye dönüyor. Allah'ım diyor, bu gözleri benden al. Onsuz bu cihana bakamam. Anında iki gözü gitmiştir. Allah Allah. Ahmet Cevdet Paşa da diyor, artık buna göz tansiyonu mu dersiniz, ne derseniz deyin. İki göz gidiyor anında. Bundan daha güzel naat duymadım. Allah Allah. Onsuz bu cihana bakamam. Allah Diğer Allah. naatlerde şuur var, şiiri güzelleştirme, tasannu biraz görülür. Fakat bu söz var ya, onsuz bu cihana bakamam. Bundan daha güzel natiş etmedim ben şimdiye kadar. Evet hocam, muhteşem bir aşkı anlatıyor burada. Ve biz bazen böyle hani kelimeler karşılığını bulur mu bulmaz mı, onu da tereddüt ediyorum. Hani şöyle bir şey desem, ya bu çok hafif kalacak. Bu şeyleri duyduktan sonra. Bu aşkın devamında ee, mesela bugünkü e, hem buradaki izleyicilerimiz olsun hem de genç arkadaşlar olsun e, biz hocamla e, bugün herhalde 35. bölüm hocam evet. e, divan edebiyatını sevdirmeye yani bu aşkı hiç olmazsa ucundan kulağından ben de içine dahilim hem öğreneyim hem burada ne varmış ama mesela bunları duydukça bunları gördükçe tüh diyorum yani ne çok şey kaybetmişim ne çok şeyden habersizmişim. Yani o sizin her zaman söylediğiniz var ya büyük bir e, hazine sandığının üstünde oturuyoruz ama hiçbir haberimiz yok yani bundan. E, böyle olunca e, hem sizin nasihatiniz hocam hem de sizin bizlere ne nasihatınız olabilir bu konuyla alakalı? Yani şu şekilde divan edebiyatı çok yani irdelenmesi, tefekkür edilmesi gereken bir alandır. Şu kadarını söyleyeyim ki bizim divan edebiyatımız Avrupa devletlerinden birinin divan edebiyatı, ülkelerinden, milletlerinden birinin edebiyatı olsaydı, taşkın bir iftiharla dünyaya ilan ederlerdi. Fakat biz çok tuhaf bir kompleks içinde kendi kültürünün azametinden ürken bir toplum, kendi edebiyatımızdan korkuyoruz açık söyleyelim. Öyle ki efendim divan edebiyatının dili ağır. Günümüz Türkçesiyle kıyas yaparsanız elbette ağır fakat, Mehter takımındaki enstrümanların çokluğunu bahane ederek o müzik o musikiye kulak tıkamak doğru bir şey midir? Hmm. Ya. Yeah. Yani illere davul yeah. zurna sadece olsun ben başka bir şey dinleyemem mi demek istiyorsunuz? Ya. Yeah. Değil mi? Yeah. <gülüyor> yani divan edebiyatının dili bir medeniyetin, bir uygarlığın ve yüzyılların dilidir. Elbette günümüz Türkçesinden çok daha zengin olacaktır. Bunu kabul etmek lazım. Koskoca e, şeyi dinliyoruz. Benim hoşuma da gider. Elde çocuklarım da biraz alay ederler benden. Batı musikisi, klasik Batı muskindi dinlemeyi severim. Yani o şefin bir işaretiyle 70 tane keman gider gelir ya böyle. O ahenk, o ritim, o disiplin hoşuma gider. Bazen saatlerce dinlediğim olur. Baba ne anlıyorsun bundan filan diyorlar. Etkileniyorum. Aynı şekilde bir ki sekiz makamı geçmez. Batı muskisi hepsi sekiz makamdır. Bizde günümüzde 32 makam. Sadece günümüzde, günümüzde kaybolanlar kalıntısı... kaybolmuş 32 makamımız evet. var. 70 tane keman varsa, e düşün yani bu kadar ensumanların bolluğu içinde batırlar diyorlar mı çok ağır geliyor, çok fazla müzik, çok fazla ses var demiyorlar. Aynı şekilde divan edebiyatı yedi iklime hükmeden bir medeniyetin sesidir. Doğal olarak içinde Arapçası da olacaktır, Farsçası da olacaktır. Bir medeniyetin sesi, bir uygarlığın sesidir. Yani bir kabile edebiyatı değil ki divan edebiyatı. Sadece diline bakarak divan edebiyatını reddetmek... En hafif tabiriyle irfansızlıktır. Bu bizim edebiyatımızdır. Beğensen de beğenmesen de bu senin. Tavan arasında bulduğumuz bir hazine ve bu hazineden korkup aman kimse bilmesin diye üstünü örtmenin alemi yok. Zaten kültür kaybolmaz. Birikim kaybolmaz. Bugün günü size demiştim galiba. Eee medeniyeti bile ortaya çıkarılmış belgesellere konu edilmişse de demek ki kültür ve birikim yok olmuyor. Yok olmuyor. En fazla birkaç neslin gözünden kaçırırsınız. O yine ortaya çıkacaktır. Şimdi gençlere okusam biz ol aşıklarız kim dağımız merhem kabul etmez. Gönül, <gülüyor> Gönül hem bir devayı mutlak ister hem kabul etmez. Felekten, Felek'ten şahdaru verseler bir dem kabul etmez. Yanar bir canar bir çöldür iklimi muhabbet, nem kabul etmez. O gülzarın ki ateştir gülü, şebnem kabul etmez. Bundan hoşlanmayacak genç var mıdır? İşte bu gözden Irak tutulduğu için günümüzde maalesef üzülerek söylüyorum. E, sevginin, aşkın, muhabbetin ifadesinde efendim pozitif enerji aldım. Aramızda bir elektriklenme oldu gibi ruhsuz mekanik kelimelerle sevgimizi ifade eder hale düşürüldük maalesef. Ya, bu kadar şairimiz var bizim. Hiç mi aklına bir şey gelmiyor be adam? Hiç mi aklına gelmiyor? Göz gördü, gönül sevdi seni ey yüzümahım. Kurbanın olan var mı Benim bunda günahım diyemiyor musun Hiç olmazsa He, Değil mi, değil mi? <gülüyor> O gülen dam bir alçale bürünsün, Hürünsün, Yürüsün yürüsün Ucu gönlün gibi ardınca sürünsün yürüsün Bu sevgilinin gidişi bir de gelişi vardır Kadem kadem Gece teşrif-i o mehin Cihan cihan elemi İntizare değmez mi Ey nâili o ay yüzlünün gece uzaktan Adım adım yaklaşması Dünyalar dolusu bekleyiş ızdırabına değmez mi Batılı buna hayran, bizimkiler burun kıvırıyor. Ben bunu anlayabilmiş değilim ama mutlaka bunu da anlayacak bir toplum olacaktır. Çünkü kültür kaybolmuş. Çok ümit varım hocam. Elbette. Çok ümit varım Elbette. Zira. Kesin tartışması olmaz. Yani şöyle de bir şey var hocam. Yani bir müşahede var. Yani işin icabı biliyorsunuz adam yokluğunda biz konuştuk, sağda solda konuşmaya da devam ediyoruz. Ya ben kime değdimse bundan etkilenmediği olmadı yahu. 15 yaşında olsun, velev 50 yaşında olsun, 70 fark etmiyor. Ama şu var, e, tanıyacak kadar bir kredi açalım canım birbirimize Elbette, yani canım. o kadar Taksınası da. lazım. Yani tabii üç dakika, bir beş dakika ister yani. Biraz önce okuduğunuz o beş Mısra, Yahya Kemal merhum taşdir Rami etti, Mehmet Paşa'ya yaptığı taştir. Hani evet. e, taştırı yapan biraz eski ama yani beyti yazan eski ama Yahya Kemal vefat edildi 1958 ya da 60 küsur yıldan bahsediyoruz. Bir şey var, taşdi, e, tahmis de var. Fuzuli ile baki buluşmuş, zirveler buluşmuş. Derste okutuyorum. İlk üç Mısra Baki'ye ait, son iki Mısra Fuzuli'ye ait. Baki Fuzuli'nin her beytine üç Mısra eklemiş. Zirveler aynı yüzyıl. Acep ol şah zalim, aşıkın hunine kanmaz mı? Bu den nale bir gün ana tesiri de sanmaz mı? Kıyamet yok mudur sanır, yahut haşre inanmaz mı? Şimdi Fuzuli. Meni candan usandırdı, cefadan yağar usanmaz mı? Felekler yanda ahımdan, muradım şem'i yanmaz mı? <gülüyor> i̇ki zirve buluşmuş. Dünyada iki şairli şiir sadece bize mahsusa. Başka milletlerde yok. Başka yoktu. milletlerde yok. yok. Çift, de, çift şair. Tahmislere çok meraklıyım hocam da. Yani Fuzuli, Baki'nin Fuzuli'ye tahmisini görünce ben de doğrusu epey bir zaman <gülüyor> evet. <epey heyecanlanmıştım> yani. <gülüyor> evet. Efendim, biraz önce kaldığımız noktada evet. hatırıma şu düştü. En sevdiğiniz şairin en sevdiğiniz şiirini. Bir günde tekrar ettiniz ile lezzetiyle. 3, 5, 10, 8, 10, 20 falan. Çekmez. Bir yerde tıkanır. Evet. Ve artık doyarsınız. Ertesi gün bir 20 tekrara daha. Pek, gönlünüz olmaz. Ve siz Fatiha-i Şerife'yi ömür boyu. Nazm 60, 100 <gülüyor> defa. <gülüyor> evet. 7 yaşındayken ve 70 yaşındayken. Lütfen. Evet hiçbir bıkkınlık hasıl olmadan ömrünüzü tamamlıyorsunuz ve bu kadar açık bir mucize evet. zuhurunun şiddetinden gayip evet. aynı şekilde. Evet. Cenab-ı Hak görmeye nasip etsin. Zaten Kur'an-ı Kerim bir tenezzüldür. Nazil olma. Nazil gibi. olma, inme, inzal. Allah dize evet. bizi Allahu Allah Teala karşısına almış konuşuyor. Lütfetmiş. Kur'an budur yani. Kur'an Allah'ın kullarıyla konuşması demektir ve Ramazan ayı. Ramazanda başlamış bu iş. Onun için Ramazan'ın yani şöyle mesela günümüzde olur eee karı koca bir ömür beraber geçirirler fakat o ilk buluştukları yeri hiç unutmazlar. Ilk görüştükleri yere zaman zaman giderler, ziyaret ederler, onu nostaljik yaşarlar, seksen yaşına da gelseler ilk biz bizbirimizi burada Ona dair bir kırkıncı yıl merasimi bu sene çok çok bahis değil. mevzudur da bizim için aynı masraf. <gülüyor> <gülüyor> 40. yıl, 40. yıl hakikaten. Evet. Bu yani düşünün on dört asır önce Allah. İlk defa bize evet. karşısına aldı, konuştu. Bu Ramazan bir de onun yıl dönümüdür işte. Allah'ın konuştuğu aydır. Ramazan o aydır ki orada Kur'an inmiştir. Yani Allah bizi karşısına aldı, bizi var kabul etti, lütfetti ve bize hitap etti. Beyk demekten başka ne düşünün? Bundan büyük şey mi olur, <gülüyor> lütuf mu olur? Allah benimle konuşuyor, ne demek ya? Allah kıymetini bilmeyin. lazım <gülüyor> etsin ya. Evet. Bir avuç toprağa hitap, bir avuç topraksın işte neticede. Nesin yani? Evet. Sen o huzura çıkıyorsun. Doğrudan ona hitap ediyorsun. Hem de onun sözleriyle. Evet. Ve nazm-ı celil ilahi diye geçer Kur'an-ı Kerim. Bazı şey. Allahu Teala'nın nazmı. Geliş biçimleri de çok farklıdır. Mesela hatta okurken biz de onu fark ederiz. Rahmetten, cennetten bahseden ayetler su gibi ağzımızda akar. Bilirsiniz hocam. Bakın ne kadar rahat. Fakat azaptan, cehennemden ve kıyametten bahseden ayetler. Biz bile okurken ister istemez telaffuzu bile bizi zorluyor. Hele şu aliterasyona bakın. Arap diline vakıf olmadığımız için biz ibadet olsun diye Kur'an-ı Kerim'i okuruz. Feyzini de bazen işte ruhumuz alır ama o lafzdaki mucizeyi biz göremeyiz. Onu erbabı biliyor. Mesela kıyameti anlatan ayetlerdeki sadece seslere dikkat edin. İza semaun şakkat ve azinat li rabbiha wa hukkat bu ayetler geldiği zaman efendimiz devenin üzerinde deve çöküyor. Allah Deve çöküyor. Allah. Müthiş bir şey bu ya. Allah Allah. Ve helehud suresi geldiğinde sakalda beyazlar Sakalıma başlıyor. Sakalıma ak düştü diyor. Evet. Allah'ın en çok tehdit ettiği ayet. Ee, i̇nsanları tehdit ediyor. Yakarım diyor. Fes takıyım kemâ ımırtü. Evet. Emre olduğun gibi dost doğru ol. Ee, mesela Hazreti Ali'den rivayet. Nür Tebük'ten döndük. Çok yorgunduk. İşte herkes develerden iner inmez bir yere uzandı. Ben ne diyor Allah Resulü yan yanaydık. Onun ayağı, ikimiz ayaklarımız ayaklarımızı uzattı. Onun ayağı benim ayağımın üzerinde diyor. Tam o sırada diyor vahiy alametleri belirdi. Efendimiz ayağını toparlayamadı diyor. O vaziyette kaldı. Sahabi diyor ki vahiy geldiği zaman biz yerin altından gümbürtüler duyardık. Kendilerinin başı önüne düşerdi. Sararma olurdu, ter olurdu. O sırada hepimize bir sekine, bir sükunet gelirdi. Bilirdik ki o sırada Allah konuşuyor. Habibine konuşuyor Cenab-ı Allah. Beklerdik. Hazreti Ali diyor ki ayağı benim ayağımın üzerindeydi. O sırada vahiy geldi diyor. Ayağını çekemedi. O ayak o kadar ağırlaştı, o kadar ağırlaştı ki Hazreti Ali gibi kuvvetli bir adam. Ya. Diyor ben ayağımı çekip Hazreti Peygamber'in ayağının altından çıkaramadım. Allah Allah. Ta ki diyor o hal geçti. Ve yüzlerini açıp başladılar okumaya. Kur'an böyledir. Nazm-ı Celil-i İlahi budur. Yani kul kelamı nasıl Kur'an'la yarışabilir ki? Müşrik olan, putperest olan Yedi askı şairleri bile ki müşrikler, putperestler, peygamber düşmanı ayetleri duyar duymaz gidip hepsini indiriyorlar oradan. Bu söze karşı bunlar olmaz diyorlar. Denilgi evet, kabul ederler. Evet, yani. evet. <gülüyor> Öyle bir şey var. Evet hocam. Nasıl vakit nasıl Üstad? Hocam vaktimiz Sonra var. Var e, mı da? Biraz daha vaktimiz var. Naat şimdi. okuma hususuna geliriz i̇şte diyeyim, en hocam. güzel naat o. Bir de şey var Necip Fazıl Merve'nin Rahmanetinin Allah rahmet eylesin. Amin. Çok şiirlerini değiştirdi, uzun da yaşadı. Her baskında başka görüyorum. Çilenin her kendisi hayattayken. Tabii. Çok hoşuma giden bir beyti vardır. İlk şekli, yetmişlerdeki şekli. Hayır bir de Necip Fazıl merhumu yazdığı iki mısralık şiirlere beyt ifadesini sizden duyduktan sonra cesaretle söyleyebilir Estağfurullah. oldum. Estağfurullah. Beyt mısralık değil mi? Yani. Beyttir evet. Yani. Hak Resul'un dediği, akla güveni öldür, sana göl gibi gelen çö o çöl diyorsa çöldür. Bu Necip Fazıl. Evet. evet. Bunun şey buna Hak, el değer mi? Bunu değiştirmiş. Aklım, Allah. fikrim vardı mı? Hepsini öldür. Halbuki öncesi şöyleydi. Hak Resulun dediği akla güveni öldür. Sana ha. göl gibi gelen o çöl diyorsa çöldür. Onu değiştirmesi iyi. Değiştirmiş. <gülüyor> <Tamam> ama <gülüyor> bu çok şiirinde var hocam. Evet, yani evet. birçok şiirinde o değiştirme olayı var yani. Ve şeydir efendisi Abdullah Hakim Arvası Hazretleriyle tanıştı. Zaten sadece tanıştılar. Abdullah Hakim Arvasi Hazretleri necip fazla bir şeyler anlatmış değil. İkna, isbat, ısrar bunların hiçbirisi yok. Bir göz göze geliştir. Esas Necip Fazıl ondan sonra ortaya çıkar. Ve ondan sonra neyi tattıysa onu herkese tattırmak ister. Beri gel, serseri yol, onun evet. ümmetinden ol. İnsanlık, hevenk hevenk, kol kol, onun ümmetinden ol. Bin yol içinde yol, bu yol, onun ümmetinden ol. Diye seslenmiştir Necip Fazıl, Bu da onun nati işte. Evet. Onun evet. ümmetinden ol. Evet. Bütün insanlara sesleniyor. seslenir. Serger'de yol başı evet. bozuk yol evet. gel gel yola gir ey yol evet. Evet. Evet. <gülüyor> biraz önce adından bahsettim ya efendim müsebbahına ilk komşusu olduğumuz fenli merhum Nabi'nin natını tahmis etti efendim Öyle mi? Sakın terk edepten Çok güzel bir tahmis evet, hocam, Şimdi <gülüyor> ben ne kadar okuyabilirim bilmiyorum ama müsaadenizle i̇lk, da. i̇lk beyti tahmis şu Medar-ı gavsi vuslat, hayyiz-i arşitiladır bu. Makamı fevzu rahmet, mahfeli feyzu rızadır bu. Evet. Ne rütbe arzı tazimata sayetsen sezadır bu. Sakın terk edepten evet. ki huyi mahbubi hüdadır bu. Evet. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Bir diğer beyt ki şu okuyacağım beşlik. Beş Mısra Yozgat'ta Ulu Cami'de Cuma namazının kılınması gelenek olan o büyük camide Kitabe olarak duvarda asılıydı Bugünlerde yok Takip ediyorum inşallah tekrar asılır güzel olur o çok. Yani. Tamir için mi kaldırmışlar? Düşmüş her. falan bir şey o Biraz ilgisizliğe maruz kalmış herhalde Yozgat Belediyesi'ne de müteşekkiriz doğrusu Fendi Merhum'un divanı çıktı Yani ona bir ağalık yaptı Allah razı olsun Halen hayatta olan Ali Şakir Ergin muhterem Hı -hı. Çıkardı divanı Kendisiyle geçende de görüştük. Yüz yüze de teşekkürüm arz ettim. Kaybolacaktı yani Allah göstermesini. çok kimse bilmezdi tabii, sonra. Evet. Makardır fenniyâ bu arzı akdes bir şehin şaha Değişmem bir avuç toprağın hurşid ile maha Muhakkak feyiz alır kim yüz sürerse bu feyizgâhâ. Nurâti edep şartıyla gel Nabi bu dergâhâ. Matafı Kudsiyan'dır, bu segâhi enviyadır, evet. bu. Bir diğer, bir. <gülüyor> hepsi beş ya. <gülüyor> Adil olmaz bu hakem miskü ezfer kadri kıymette. Tecavüz etti kat kat atlası çarhı saadette. Seraser nur ile tahmir olunmuş desti fıtratta. Habibi kibriyanın habgahıdır fazilette tefevvük erdi arş-ı Cenabî'ye bu. Evet. Kaldı iki kıtası aklıma gelirse söz <gülüyor> arasında onu da söylerim belki ama hocam şiiriyeti nasıl buldunuz? Harika yani, yani, yan yana gidebilir mi? Yani, Şiir zaten. Ben de onun gibi söylerim demektir. Evet. Bu büyük nazireler bir, bir tahmisler ve tahcirler ki ben yani de o ölçmektir. Öyle söylerim evet. diyor. Ya. Yani Vakıf yani Huzulî bir tek Vakıf tahmis etmiştir. Başka yoktur yani. <gülüyor> Maşallah, sübhanallah. Evet. Şimdi efendim kısa kısa günümüz Türkçesiyle belki bir ele almak iyi olabilir. O asılı olan, şimdi yerinde durmadığını üzülerek öğrendiğim kıtada makardır fenniya bu arz-ı akdes bir şehin şaha. Evet. Bu mukaddes yer evet. şahlar şahının karar kıldığı yerdir. Medine-i anlatıyor. Değişmem bir avuç o hurşi dilemaha Ay'a güneş'e toplamına değişmem bir avuç toprağını Muhakkak feyz alır kim yüz sürerse bu feyizgaha Edep şartıyla Buraya yüz süren boş dönmez evet. mürat edep şartıyla gel nabi bu dergaha tam Söten, bir edeb e, Hadis-i şeriftir <gülüyor> Bunu zannediyorum Buhari'de de geçer yani sağlam bir hadis-i şerif Beni vefatından sonra Ziyaret eden sağlığımda etmiş gibidir evet. Şeklinde hadis-i şerif var Yani bizzat o huzura girmiş gibi olur insan ben size bu imkan var yani. 21. yüzyılda evet. edebiliyorsunuz. Evet. Ziyaret edebiliyorsunuz. Bir duvar kalıyor arada zaten. Bir duvar kalıyor. Evet. Umre'de fark ettik. İşte onun kabri şerifinin olduğu ev, Hz Ayşe'nin evi zaten. Bir duvar yani bu duvarı geçince arkada Allah'ın Resulü yatıyor. Bunu hissediyorsunuz yani. Allah Oraya Allah. Oraya kadar yaklaşıyorsunuz. Cenab-ı Hak yani diyor ya işte yani muhakkak feyiz alır kim yüz evet. bu feyizgaha. Müraati edep şartıyla gel Nabi bu dergaha ve bütün o edep hazları evet. kimseye değilmiş de kendine söylüyormuş. Nabi merhumun orada sözü toparlama üslubu da çok enteresan. Evet. Ben, ben bana söylüyorum yani dedi. Ama o edebi Allah emrediyor yani. Mesela Hucurat suresinin ilk ayetleri Allah emrediyor. Peygambere hürmet ediniz. Mesela ilk ayet "Ey iman edenler sesinizi onun sesinden yüksek çıkarmayınız." Bu ayet. Ayetle emrediliyor Çok, ki. Sesinizi onun sesinden daha yüksek çıkarmayın. Yolda yürürken onun önüne geçmeyin. Ona içinizden herhangi biri gibi davranmayınız. Bu ayet. Bu ayetler geldikten sonra gür sesli sahabiler çarşıya çıkamaz oldular. Ola ki kendileri orada olur. Çünkü ayetin sonunda şöyle bir tehdit vardır. Sizin bütün amelleriniz silinir de siz fark edemezsiniz. Allah Allah. Peygamberin huzurunda sakın sesinizi çıkarmayın. Bu böyle bir ayet var. Hatta hadis var. Ya Ömer, Hazreti Ömer'in gür sesli ya. Ya Ömer sesini yükselt, duymuyorum. Hazreti Ömer fısıltı halinde konuşmaya başladı. Ona hürmet etmeyi Allah emrediyor. diyor. Hucurat suresinde ve sahabiler hakikaten akıl almaz. O ne edeptir? Ebu Zari Gıfari hazretleri, yaşlı sahabi, ihtiyar. Zaten 60'tan sonra Müslüman olmuş, yıllar geçmiş. Efendimiz bir sohbet esnasında soruyor. Ya Ebuzer sen mi büyüksün ben mi? Yaşını kastederek soruyor. Cevap, muhakkak ki siz daha büyüksünüz ey Allah'ın Resulü ama ben daha yaşlıyım. <gülüyor> şu zarafete, şu inceliğe bakması Yani çölde bu muydu bir zamanlar kızını gömen adam? Bu muydu? Çünkü o kadar vahşi de bu incelik, bu zarafet, bu vahil açıklanabilir. İslam medeniyeti bu işte. Peygamber'in huzurunda hepsi en eşsiz insana dönüştüler. Ömerler, Ebu Bekirler, Osmanlar, onların içinden çıktı. Hep onurun aydınadan put yapıp ona tapan evet, adamlar. Evet. evet. Onun biri İstanbul Müftüsü Merhum Abdurrahman Şeref Güzel yazıcıya ait. efendim. Hmm. Ha, onu duymuştum. Güzel yazıcın. Ya, hocam atın? böyle bir durum var. 1978 vefatı. Son 6 yılında İstanbul müftüsü. Ali Fikri Yavuz'dan sonra müftü o. Müftüyken Emre Hak Vakir olmuş. 1978'de göçmüş. Divanı ele geçti. Azizim, şu bizim Emrah Kökçe var ya. Maşallah, evet. sübhanallah. Evet. Berces Beyitler çalışıyor. Her gün bir şey geliyor falan. O gösterdi bana. Tabii boncuk bulmuş çocuk gibi sevindik. Ve üzüldük basılmamış henüz. Ha. Halen basılmış değil. O konuda takipte inşallah basılmasını i̇nşallah. ön ayak olacağız Bir de ilgili buldum Allah'ın izniyle. Böyle yani yıpranmamış hami. sağlam duruyor değil mi? Yani, duruyor değil efendim. Mi? Harika bir natı var. Dediğiniz hususa temas eden şöyle bir beyt kalmış aklımda. kitabu sünnetin rahı kemal açmış cehalette Nasıl bir ümmet olmuştur kabail ya Resulallah? Sen nasıl insanlardan nasıl evet, bir ümmet evet. ortaya koydun ya Resulallah? Hakikaten yani o geldikten sonra öyleyiz. Öleleri geç. Adeta diyorsunuz ki Allah sırf ona arkadaş olsun diye Ömer Osman Ebu bu asra denk getirdi. Yoksa 100 sene geçse böyle insanlar gelmez. <gülüyor> Mesela Hazreti Ömer'in şairdir kendileri. Ee, beytini, iki beytini Akif merhum Türkçe'ye çevirmiştir. Yani söz Hazreti Ömer'e ait. Halifeliğinde söylemiş. Kenarı diclede bir kurt aşırsa bir koyunu gelir de sorar adli ilahi Ömer'den onu. Bir koca karı bir kez kalır Ömer mesul. Yetimi girgeyi hüsran alır Ömer mesul. Bu Hazreti Ömer'in sözleri bunlar. Ya. Böylesi insanlar yani. Onu azma dökmüş yani. Evet. Bu arada son 10 dakikanın içindeyiz hocam. Bir, baş, başlangıçta bir, iyi oldu. Başlangıçta dediğiniz hani birkaç milyon insan Evet. sadece Ankara'da, sadece bugün kim bilir kaç milyon insan aç 18 saat bir emre ittibağın, bir yetimin sözüne ittibağın böyle davranıyor. Aşkı görürsen buradan gör. Şairin, demin andığım şairin, naatında şöyle bir beyt var. Ateş çöllerde, ateş çöllerde göstermek yeter. Envacı, huccacı bu evet. dava şayet isterse de la il ya Resulallah. <gülüyor> 5 milyon insan diyor ateş gibi çölde, deniz dalgaları gibi bir kara taşın etrafında dönüyor ve sen hala delil mi arıyorsun evet. Allah aşkına ya? Yani insan çıldırmış evet. olmalı yani. şiddetinden gayb olmak budur işte. Bir de şey var işte mesela aç kalmakla ne olur? İnsan aç kalırsa ne olur? Mevlana'nın hoş bir sözü var diyor ki Allah her insana iki şey verdi. Bir mide verdi bir de gönül verdi. Biri doluysa öbürü mutlaka boştur. İkisi Allah, aynı anda dolu olmaz. Allah <gülüyor> Allah. Mevlana'nın... <gülüyor> çok çok güzel bitti. Mide ve gönül. Işte yani. Biri Allah. doluysa öbürü boş olmalı. Allah Allah. İkisi Allah. aynı anda dolu olmaz. Ben anladım işimi. Neden böyle oluyor? <mi? gülüyor> i̇şte, Ramazan bunu bunu da tattırıyor. Şeyin İbrahim Hakkı Hazretlerinin Erzurumlu. bu meşhur münacat. Ey dide nedir uyku? Gel uyan gecelerde. Kevkeplerin seyrini et, seyran gecelerde. Az ye, az iç, az uyu, kayyumu seversen ki görüne gözüne Rahman gecelerde. Allah Allah. Az yemek lazım. Yoksa Rahman'ı görmek mümkün değil. Yani bir insan karnı tıka basa doldurduktan sonra öyle geire geire hikmet söyleyeceğini zannetmeyin. Hiçbir şey beklemeyin artık. Dolu, karnı dolu adamla bir şey çıkmasın. Oruç bize biraz bunu da gösteriyor. Böylece. Hiç, eğitimden Hiç şişman aşık tasavvur edebilir misiniz? <gülüyor> Var mı öyle bir şey ki? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hocam sağlam sağlam yerden oluyor hocam. Yani. <gülüyor> sağlam yerden vuruyor. <gülüyor> Şişman ağaçı tasavvur edilmez yani. Tövbe estağfurullah ya. Allah Allah. Belayı asumana uğrasın ta ki olsun <gülüyor> görüp de inşikak-ı mahı iman etmeyen gümrah. Evet. Fenni bu da. Fenni onun da var. 17 tane naat yazmış efendim. Maşallah. Fenni divanında 17 naat var. Ben yıllarca bekledim bir tane yazabilmek için. Yıllarca bekledim. Vakti vardır be hocam. Evet, yani naat yazmak çok zor. Bakın çok ilginç, münacaat ve tevhid yazmak kolay. Biraz şeydir, ruhsuzdur. Divan şiirleri şiiri naat demektir. Neden? Kul kelamı Allah'ı zaten ödemiyor. Hangi teşbih, hangi kıyası yapacaksınız, hangi benzetmeyi yapacaksınız? Allahu Teala kendini zaten bildirmiş. Dolayısıyla divanlardaki münacatlar ve tevhidler usulen yazılır. Ama naat geldiği zaman şair olanca aşkını orada gösteriyor. Çünkü peygamberimiz bizim gibi bir beşer. İstediği sanatı konuşturabiliyor. Adeta coşuyor. E, dolayısıyla naat yazmak edeben çok zor. E çünkü muhatabınız öyle herhangi birisi değil. Buyuruyor, salavatlarınız bana ulaştırılır, hadis. E, ulaştırılıyorsa onun hakkında yazdıklarınız da ona ulaştırılıyor. Düşünebiliyor musunuz? O dikkatle yazacaksınız. Evet, o hassasiyetle evet. yazacaksınız. Evet. Çok Okuduğum atacağım. beytinde Fenneli'nin dediği idi, Ayı ikiye bölmüştü o server aleyhissalatu vesselam. Cenab-ı Hakk'ın kudreti. Mucize, apaçık. Bunu gördüğü halde iman etmeyeni Allah ikiye bölsündü. Amin. Yani. Amin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Belayı asumana uğrasın ta ki dünim olsun evet. görüp de inşikakı mahı iman etmeyen Gümrah Şairdeki evet. coşku enteresan. Şimdi yazamadım dediniz. Hüseyin Sivret Özsever merhum 1950'lerde Yahya Kemal'le arkadaşlığı falan var. Sonra bozuşmaları, küsüşmeleri falan var. Harika bir natın sahibi. Şeyhi diyor ona şey. Nat niye yazmadın diyor da. Görmeden yazamıyoruz biz diyor. Evet. Po pozitif mektep mensubuyuz. Gör öyleyse diyor. Evet. Ertesi gün Görülelim. gördüm yazdım diye getiriyor natı. Titiş titiş. Orada bir beyt şu. Bu vesileyle hatırıma gelen hani nasıl öveyim falan diye. Siret ne söyleyeyim ben? Meddahı kibriyadır. Evet. Tasvire muktedir mi? Mehtabı kirmi ahter. Zor bir vezirle yazılmıştı. onu için zor okudum. Nasıl öveyim? Onu Allah övmüş diyor. Evet. Benim sözüm nasıl yetsin ona? Yerdeki küçücük bir kırmızı kurt mehtabı anlatabilir miyim? Evet. Şeyh var, Şeyh Hüseyin Yahya'nın var. Hazreti Hak meddahın olacak. Nice medheyleyeseni Yahya. Allah. Şeyh'indir. Yahya'nın şeyin altında. Şeyh Hüseyin ya. Yahya Hı -hı. var. Oğlum. Her biri diğerinden parlak, orijinal ustalar. Elhamdülillah ki böyle büyük, zengin bir medeniyet, evet. miras kalmış evet. bulunuyor. Onun çocuğu olmak, o medeniyete mensubu Doğru. olmak büyük bir ayrıcalık tabii ki. Fakat farkındalık için biraz dikkate herhalde evet. ihtiyaç var. Yani bu noktada çok e, emekleriniz var. Siz, üç kişiden biri olarak siz de sayıyorum. Estağfurullah. Eee gelecek nesiller bunu takdir edecektir diye umuyorum. Divan şiirinin ben ölmedim, ben yok olmadım, varım diyen sesisiniz. Estağfurullah. Eksik olmayın. Yalnız bu dersi de aldım. Onu o dersi. Estağfurullah. <gülüyor> yani <gülüyor> hakikaten tabii ya. Yani ya mide dolu olur ya gönül. Kardeşim bu ne evet, ya? <gülüyor> Allah Allah. Elbette. <gülüyor> Elbette yani Ramazan'dan bir şey alacaksa e bunu al yani öncelikle kulleti menam kulleti kelam kullti taam. Evet. <gülüyor> az evet. azıyor az konuş neden neden olmuyorsa eksik neden kaldıysa işte böylelikle de görme imkanı var bir beyit daha şeyden Hüseyin Siret merhumdan yani ondan da beyit okuma o kadar zor ki kardeşim ya bu uşağı varken Bihat o Kibriya'nın maşuk münferitsin hüdaya ey peyamber. Evet. Bana da bu Beytül kasit sanki buymuş gibi geldi. Şu sözü duydum hocam. Bir yanlış varsa düzeltmeniz için söylüyorum. Bütün peygamberler Allah'a aşık Allah Resulullah'a aşık. Evet. maşuk münferitsin diyor. Tek evet. maşık sensin. Sevdiğim bir dostum Yaşar Şenler izliyorsa selam olsun. Diyordu ki hepsi Allah'ın kuludur. O Allah'ın gülüdür. Allah Allah. <gülüyor> <Eyvallah>. <gülüyor> Çok Allah hoşuma Allah. gitmişti bu ses. Hepsi Allah'ın kuludur. Onun gülü bir tanedir diyor. Kalan dakika kadar yeteceksen. Hocam galiba iki dakikanın içindeyiz son. Hocam Ayşe annemizin Arabi. Söyleyebilir misiniz? Vevsemi'na <gülüyor> diye başlıyor, gerisi aklıma gelmiyor. Vevsemi'u ehli mısra <gülüyor> evsafahaddehi. Evet. Yani şöyle, yani, efe, efendimiz tamir ediyor, sıcak, ters üzülüyor yüzünden, sakalına doğru. Hazreti Ayşe görüyor, nasıl bir manzaraysa bir ah çekiyor ve o sırada irticadan söylüyor, bir kıtadır. Yusuf'u gördüklerinde, Yusuf'u aniden gördüklerinde parmaklarını doğruyan o kadınlar var ya ey Allah'ın Resulü, şimdi sizi görmeliydiler. Mısra bundan ibarettir. Allah, şu anda sizi seyretmeliydi. Allah böyle. Allah. Yüreklerini Allah, parçalarlardı. Allah Ya da Allah. ciğerlerini yerinden sökerlerdi gibi bir mana veriliyor. Le asenne bil kulubi. kulübi. iyi bir şeydir. Kalplerini keserler. keserler. Keserlerdi. Yusuf'u gördüğünde da. o hale gelen kadınlar şimdi şu anda Cemal-ı Muhammedi'yi seyretmeler çok yakışıklıymış Efendimiz. Aleyhissalatü Vesselam. Yani ha. peygamber olduğu için değil. Mesela şey değil. Hazreti Yusuf çok güzeldi. Diğerleri o kadar güzel değil. Ama Hazreti Peygamber'in bir de sima. Yüz olarak eşsiz bir güzelliği var. Hazreti Ayşe'den rivayet ki onun rivayetleri hep hilyelere konu olmuştur. Kirpikleri o kadar uzun ve gürdü ki diyor bazen düğümlenirdi ve kendisi oturup çözerlerdi diyor. Allah Allah. Bir şey, o gözleri bir düşünün ya. Allah Allah. Hazreti Ayşe diyor uyumasını beklerdim. Uyusun ki uyuduğu zaman o kirpikler ta elmacık kemiklerin üzerine düşerdi diyor. Onun yüzünü rahat seyredeyim. Çünkü uyanıkken edep ederdik yüzüne dönüp bakamazdık o uyurken diyor saatlerce ben onun yüzünü seyretmişimdir. Allah Allah. Böyle şanslı hanımlar var işte düşünün peygamberin hanımı, Bekir'in kızı. <gülüyor> Allah daha ne versin. <gülüyor> en çok kimi seversin diye sordular, şey Ayşe'yi dedi, dedi, evet. Erkeklerden sordum efendim, Ayşe'nin babasını. Evet, evet. Evet. evet hocam programı galiba. maalesef ki sonuna gelmeden muhabbet <gülüyor> muhabbet çok güzel Allah ve Allah çok Allah kahve olsun. oldu yüreğimize yönümüze sağlık. Allah razı olsun. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bu akşam kıymetli üstadım Hayati keşke inanç ve keşke gelmeyedik. <gülüyor> Ömer Demirbağ hocamla beraberdik. Biz burada çok lezzet aldık. Sizler de inşallah ekranlarınız başında lezzet almışsınızdır. Haftaya yeni bir konu ve konuklarımız da karşınızda olmak üzere efendim.